اريد الله الاسلام الله خير لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هاي فرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم أبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم Hassantjukum bil hayyil kayyumu ladi la emut ebede ve dafaat ankum es suu ebla havle ve la kuvvete illa Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Berahatlerimizi almadan buradan çıkartmasın. Amin. Amin. Çünkü çok dualar yapılacak. Sonunda Abdülkadir Geylani Hazretler Geylani Hazretlerinin berekat duası yapılacak. Diğer meşayihimizin duaları yapılacak. Yani dünya ahiret, saadetlerinden istenmedik bir şey kalmayacak, sığınılmadık bir şey kalmayacak. Onun için hep kazanacağız inşallah. Çok da uzatmak tarafı değilim çünkü gece kısa, yatsı namazında cemaatle kılmadan çıkmayalım. Gecenin yarısını ihya sayılır, e ondan sonra da çoğumuzun yolumuz iki saat, üç saat. E o arada arabada tabii zikrimizi, ibadetimizi yapacağız. Yoksa gece biter. Gece bizi beklemez. Arabadan çıkınca da dünya kelam konuşmayacağız. Vazifelere başlayacağız. Arabada nafile namaz da kılınır biliyorsunuz. Yüz rekatta başlanabilir. Diğer tarif edeceğim bazı namazlar hep arabada kılınabilir nafile olanlar. Bundan dolayı ondan sonra sahur var. Yarının orucu çok mühim. Esas 15. günü orucu yarın biliyorsunuz. Bundan dolayı Efendim şöyle özlü sözlü bir sohbet olsun, bir daha da üç ay falan yoz burada Bursa'da. Ekim'in başına geleceğiz inşallah ama ben size üç aylık konuşacağım, hep bu gece konuşmayacağım yanlış anlamayın yani. İdareli gideceğiz ve e, inşallah Ekim'in ilk cumartesisinde buluşacağız inşallah tekrar. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te her gün dinleyeceksiniz. 3 Ekim, cumartesiye geliyormuş, 3 Ekim'de buradayız inşallah. Eşni Ramazanda her gün sohbet var. 30 gün. Dinleyeceksiniz Lalel Gül TV'de canlı. 30 gün sohbet var. Ondan sonra yaz biraz da köye möye gidin. Sulayrıhım yapın he, Tarlalara, mahsullere bakın biraz. Değil mi? Tarlaya arsayı koy vermeyin. Başkaları işgal eder sonra. Malınızsa, mülkünüzse sahip çıkın. Temel hücüm var mı? Yok. Dünya işlerinde herkes tetikte. Ahirete geldi mi, yatmış aşağı. Onun için e, ben yine de emrimül marifu yapalım, nasihat iyiydi. Şimdi birkaç husus var, önden ilan edeceğim. Çünkü sonundaki duanın tadını bozmamak için ilanları önden yapacağım. Kısa kısa, sonunda feizli bir sohbet olacağı için peşinde de dualar ve amin ile yatsı namazına kalkacağız inşallah. Arada bir daha ilanlar efendim icap etmesin diye. Şimdi biz Ahmet Yesevi Hazretlerini ziyaret için otur otur. Ahmet Yesevi Hazretlerini ziyaret için Türkistan'a gittik. Geçen hafta. Uzak yol Kazakistan'ın kim kentinde. Mübarek Büyük Veli Türklerin en büyük şeyhi tabii ki Şahnakşibend Hazretlerinden falan evvel Şahnakşibend Hazretleri bile onun halifelerinin halifelerinin halifelerinden istifade etmiş. Kusemata Halil Ata'dan 10 sene Halil Ata'nın yanında kaldı Şahnakşibend Hazretler. Halil Ata Yesevi tarikatının şeyhlerinden ama Ahmet Yesevi'den bayağı sonra. Ahmet Yesevi Hazretleri Türki Tür Türkan Pir-i Piran, Pir-i piran Türkistan, Türklerin Türk'ü, Evliya Çelebi de onun torunu, Türklerin Türk'ü, Pirlerin Pir'i, Türkistan Pirlerin erenlerinin başbuğu, Şeyh'i, Rabbim şefaatine nail eylesin. Bir dahaki dergimizde orayla ilgili malumat, resimler, yazılar bulacaksınız inşallah, dergiyi takip edin, onda çok ilimler var. Bu sefer Medine-i Münevvere'deki ziyaretleri dergide koyduk. Orada da ne ziyaretler? İlk olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izinin çıktığı kayayı gördük. İlk olarak mührünün mübarek kayada çıktığı yeri öptük, ziyaret ettik. Daha ilk olarak ne sahabenin kabirlerini bulduk. Mübarek devesi Kasva'nın ayak izini vahye dayanamayıp taşa çıkmış, onu bulduk. Medine'de neler oldu neler oldu? Hepsinin resimleri bu sayıda çıktı sizin elinizde dergimizde yani dünya kadar bereket var. Ne ilimler yazdık, ne ilimler yazdık baş tarafında. Bir dahaki ayda Ahmet Yesevi Hazretlerinden yazarız inşallah. O ziyaretleri yaptık. Orada dolu ihvan bulduk. Bizi karşıladı mollalar, talebeler. Bursa kadar cemaat var. Ya millet uyumuyor. Sen yattın aşağı mı? Bir İsmail Efşan Hoca var maşallah. Allah'ın nazardan muhafaza etsin. Gitmiş orada bir iki sene kalmış, bütün vilayetler diyorlar ya hocamız buraya İstanbul'a döndü, ne olur geri gönder. Bize ne kadar vaaz etti bizi? İrşat etti diyorlar. Sarıklı cübbeli mollalar, medreseler, talebeler, Efendi Hazretlerimiz ne işler yaptı ya, ne işler yaptı? Ya, hoca dediğin böyle olur. Hocanın derdi efendim param, mal, mülk, riyaset, siyaset olmaması lazım. Hocanın derdi ayet, hadis okumak. Bir Müslüman'ı yola getirmek, namaza başlatmak, sakalını bıraktırmak, zinayı bıraktırmak, hoca budur ya. Biz böyle gördük Efendi Hazretlerimizden. O Allah onları nazardan muhafaza etsin, Kazakistan'ın başındaki nazar bey de Allah işini rast getirsin. Türbeleri mamur etmiş, mescitleri mamur etmiş, bütün insanlara demiş bak Rusya'dan ayrıldık, biz bağımsız olduk, biz Müslümanız haa unutmayın demiş hem de Hanefi mezhebinden izlemiş. Onu da ilan etmişler. E, elhamdülillah, Ehl-i Sünnet'e yol vermişler. Vehhabilere yol vermiyorlar. E, bizim ihmanlarımız rahat serbest, kat bir şerif yapar, zikir yapar, e, talebe okutur. Bu büyük iş. Özbekistan böyle değil, Tacikistan böyle değil. Hocalar hapiste. Allah'ım kurtar onları bu gece hürmetine ya Rabber alemi. Siz yan gelmiş yatmışsınız. Millet yedi sene hapis ceza almış. Kur'an okuttuğu için. Dünyada neler oluyor? Haberiniz var mı? Tacekistan'da hocalar var hapiste. Özbekistan'da hocalarımız var hapiste. Kadın zavallı, kadın hoca hapiste. Ne yapacağız şimdi? Bir dua bile yapmıyorsunuz. E bize demedin ki hoca Efendim E biraz da öğrenin ya. Meraklı olun kardeş. Mayanmar'da millet adaya atmışlar şimdi Müslümanları. Issız ada, yiyin birbirinizi diye. Bütün Müslümanları adaya atmıştır. Malezya almaz, Endonezya bakmaz. Bengal'de öyle. Müslümanlar ne sen biliyor musun? Sen burada yatıyorsun, yiyorsun kandil simitlerini, götürüyorsun. Millet aç, açık, ölmek üzere. Yani Müslümanlar çok zordalar. Doğu Türkistan öyle, her yer öyle. Suriye'nin durumuna baksana. Adam bir bombalıyor 70 kişi, bir bombalıyor 100 kişi. Bütün ehl Sünnet Müslümanlar öldürüyorlar. Bak Suriye'de dün bir kadın, haberlerde, gazetede gördüm yani, benim yazdığım gazetede. E orada sohbetlerim çıkan, kadın diyor ki, ya diyor, çocuğumun gözü önünde esedim beş polisi bana tecavüz etti diyor. Gazetede ya Ümmü Abdillah, kadının adı Ümmü Abdillah, bacımız. O kadın ne günahı var, o kadın Allah'ın de çok mertebesi derecesi var. Kocamı öldürdüler diyor, neler ettiler diyor ne zaman kurtulacak ya bu? Arkadaşlar biraz dertli olun. Biz burada yan gelmişik, yatmışık. Böyle İslam derdi olur mu? Hacıların, hocaların işi böyle efendim riyaset, siyaset, masa koltuk, sandalye olmaması lazım. Hocalar, e, Müslümanlar, Ehl-i Sünnet Müslümanların dünyadaki dertleriyle uğraşması lazım ya. Ne oldu bu işle? Biz üzülüyoruz, uykularımız kaçıyor, iştahlarımız kaçıyor. Siz de öylesiniz, siz benden daha hassassınız. Bu gece tutturacağız inşallah. Geçen Seyyid İbrahim Asi Hazretleri bu Fatih Camii'nde biz Türkistan'dan gece yetiştik onun icazetine yetişelim diye. Bir gün evvel geldik yani. Mübarek orada bir Ebu Davud Meclisi yapıldı. Ben kısa bir şey konuştum ama bir dua yaptı. Yani kubbe yarıldı desem yeri var. Gök kubbe yere iner. Dedi ki kabul saatine denk geldik i̇sm Azam Hürmeti'ne dedi. Ama açtı ellerini yumdu gözünü. 15-20 dakika Mescid-i Aksan'ın Yahudilerden kurtulması için Filistin'in hürriyeti için Ehli İslam'ın başına gelen belaların kalkması için Yani muazzam bir dua yapıldı O duayı sırf seyrederken Ağlamadan duramazsınız Ağlamadan duramaz, herkes cezbeye geldi yani Anladın? Senin gibi cezbeye gelmedi yani Sen ancak kahve cezbe Adamlar cezbeye geliyor Şimdi Önümüzdeki perşembe günü, önümüzdeki perşembe günü saat 9'da, yani benim sohbetim olduğu gün, Lale Gül Tv'de, ben o saat 9'da, Türkistan'da yaptığım çok güzel bir sohbet var. Te tasavvuf sohbeti, dininin tefsiri, ihvanlar var, talebeler var. Onu yayınlayacağız inşallah. Ondan sonra peşine Arslan Baba, Arslan Bab selman Farisi Hazretlerinin torunu, büyük veli, Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hurmayla hırkayı Ahmet isminde küçük 6 yaşında buldu. Ahmet Yesevi emanet bendedir dedi teslim etti. Aslan Baba çok büyük veli. Yani Ahmet Yesevi Hazretleri'nin manevi mürşidi. Zahirdeki mürşidi bizim silsilemizdeki şeyh Yusufül el-Hemedani de. Çünkü Aslan Baba dedi ki ona, "Zahirde mürşit lazım evladım. Yusuf hemedani bu zamanın kutbudur." dedi. Ona gideceksin. İşte Abdülhalik Bucduvani'nin abisi oluyor. Dört halifesi vardı Yusuf'e Medani'nin, birisi Ahmet Yesevi'dir, biri de Abdülhalik Uçduvani, o bizim silsilemizdeki. Bukhara'nın şeyhliğini Ahmet Yesevi Hazretleri yapıyordu. Sonra dedi bana manevi işaret geldi, Türk beldelerine gideceğim vatanıma yesi, yesi Türkistan. Dedi ben oraya emrolundum, Bukhara buralar sen irşadet dedi. Abdülhalik Uçduvani'yi bıraktı Bukhara'ya, kendi geçti Türkistan'a. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet, şimdi Orada yapılan sohbet. Arslan Baba'da bize de bir cezbe geldi yani. Hep size mi gelir arkadaş? Bize de arada cezbe geliyor. Efendim orada da güzel bir dua oldu, 16 dakika. Hepiniz içindesiniz inşallah. O duayı da yayınlayacağız, görüntülü inşallah. Ondan sonra Fatih Cami'de yaptığımız konuşma yayınlayacak. Ondan sonra Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri'nin o yani dedim ya, kubbeler indi aşağı. Ama hakikaten kubbe dayanmaz yani. Gök kubbe dayanmaz. Öyle dualar etti. İnşallah o dualara da biz sizi niyete kattık oradan inşallah. Ama Perşembe akşamı saat dokuzdan sonra bunların hepsini izleyebilirsiniz inşallah. Tamam mı? Tamam. Birinci ilanımız budur. Ondan sonra Efendim biliyorsunuz dün haberlerde bir birisi çıktı sarıklı cübbeli bizim de tanıdığımız hoca. Orada tabi biraz ileri geri konuşmalar yapıyor işte ben Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem Rüyamda şöyle gördüm, böyle gördüm diyerekten siyasi konuşmalar yaptı. Bunun üzerine bütün haberlerde de işte İsmail hocası şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle konuştu, böyle konuştu diye e, laflar geçti. Bu bizi üzdü. Size de geldi mi bu haber? Üzdüldünüz değil mi? Evet, bak burada cemaat da var, yani üzüldük. Bizim efendi hazretlerimizin usulünde böyle bir şeyler var mıdır? Yoktur arkadaş. Yani biz işimize bakarız. Memleketi yönetenlere biz duacıyız. Bizim tarikatımızın usulünde dua vardır. Onların ıslahı bizim de ıslahımız. Onların hidayeti bizim de hidayetimiz. Onlara duacı oluruz. Ama böyle aktif siyaset, aktif siyasetin içine girip, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ben şöyle gördüm, ben böyle gördüm diye bütün bizim cemaatimizin hocalarını bu işe katıştırmak efendim rahatsızlık uyandırdı. Bu kardeşimiz isminde bildiğimiz bir kardeşimiz İsmaila'ya bağlı. Yani efendi hazretlerimizin vekili, görevlisi değil. Anladınız mı? Vekili ve görevli bir hoca değil. Bir. İkincisi İsmaila ile da ilgili görevli vekil biri, vakıfla ilgili biri değil. Dolayısıyla kendi görüşün neyi temsil eder? Kendi bir şeyler diyebilir. Ben rüya gördüm, e gör. Allah hayırlıya çevirsin. Biz rüyasıyla uğraşmıyoruz ki. Bize ne rüyandan seni? Ama bütün haberlere işte İsmaila'nın hocası, İsmaila böyle rüyalarla iş yapıyor falan falan. sanki bizim cemaatimiz ilimsiz, fikirsiz, ayetsiz, hadisiz, zuhurat, rüya falan. Böyle bir şey olur mu? Biz senelerdir hep ayet hadisle hareket ediyoruz. Onun için bu Kardeşimizin e, niyeti iyi olabilir, e, kendisi kötü biridir demiyorum, ben öyle bir şey diyemem. Ama cemaatimizi temsil etmiyor, Efendimiz Hazretlerimizi temsil etmiyor. Bunu ilan etmek durumunda kalıyoruz. Bu işler sonra nerede? Mesela yine fetih kutlamalarında ne yapmışlar? Bize de haberlerde geldi, attılar. Biz burada yoktu. Efendimiz Hazretlerimizin resmini koyuyorlar pankarta resim açmışlar. Yahu Mahmud Efendi Hazretleri, müceddit, bütün dünyanın gözü üstünde olan bizzat. Her kesimden, her kısımdan kendisini seven var. Ve gelen var, giden var. Şimdi efendi, böyle e, toplantılarda pankart açıp malzeme yapmak uygun mudur? Evet. Razı mısınız bu işten? Evet. E değil, ses çıkarın, mübarek adam. Hep ben kalıyorum, kızlarla veriyorlar beni ya. Yani bu işler uygun mudur? E söylüyorsun işte El i sünnet vel cemaat ha burada. Kaç bin kişi var burada şimdi? O zaman lütfen Efendi Hazretlerimizin ismini resmini anladınız mı? Ve mesajlarını Efendimiz Hazretlerimizden görevli olmayan insanlar ne yapmasın? İstismar etmesin ve kullanmasın. Biz cemaat olarak Efendi Hazretlerimize bağlı talebeleri olarak bu işten rahatsız olduk Kama oyuna saygıyla duyuruyorum. Anladın mı? Haberlere çıkacak ya şimdi 13'ü. <gülüyor> Belki de çıkartmazlar, onu bilmem. Biz duamızı yaparız. Biz ehli Sünnet'in cemaatinden ayrılmayız. Allah'ın yedi kudreti cemaatın üzerindedir. Dualarımızı yapmayı da biliriz. Ama gösteriş yapmak, sahalara inmek, Efendinin ismini, resmini tabelalara asmak bu bir izinsizliktir, cüretkarlıktır ve efendi hazretlerimizin adını kısacası ve şeyle hülasa istismara giren. Bunlar uygun şeyler değil. Bu kardeşimiz cemaati temsil eden bir hoca değil, anladınız mı? Efendi hazretlerimizin sözü ne buyuruyor? Biz, Sami efendi hazretlerini duydunuz mu? He? Duymadıysanız yazık size. Artistleri tanıyorsunuz, futbolcuları tanıyorsunuz. Sami Efendi ne demek Evliya'nın? Kutuplardan yani. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Medine'de vefat etmiş. Bizim Mahmut Efendi Hazretlerimiz ona çok ziyaret ederdi. Çünkü Şeyh-i Alaydar Efendi'nin ahiretliğiydi. Buyurdu ki biz Sami Efendi Hazretleri ile karar aldık. Partiler üstü kalacağız. Siyaset üstlük alacağız. Çünkü bize gelen her partiden adam gelebilir. Sen ona dersen ki şöyle yap, böyle yap. Adam ne yapar? Namazı da bırakır, cemaatı da terk eder. Bizim derdimiz ehli sünnet itikadını anlatmak, namaza başlatmak, haramdan kurtarmak. Zaten adam eli sünnet yoluna geldiği zaman nereye yer yatacağını bilir mi? E bilir. Herkesin gönlüne bir aslan yatıyor mu? E, yatıyor. E, verir mi eli sünnete? Verir. En ehli sünnet kimse onu verir. Bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz insanlara dini anlatmak. Bundan başka bizim vazifemiz yok. Bu istismarları da engellememiz lazım. Bundan herkes zarar görür. Kimseye fayda yok. Anladınız? E bunu anlattıktan sonra. Şimdi maalesef yani baş edecek hal kalmıyor. E, Fistanlı Sedat diye birileri çıkmış burada. E, geçen şimdi Benle resmi var, atmış benle resmi ben hocanın adamıyım, kursum var, talebem var, para topluyorsun. Ya arkadaş, benle resmi, resim çeken dolu, yolda giderken 50 kişi resim çekiyor. Ben adamı kovamam ki. E şimdi her benle resim çeken sakallı babanız mı zannedeceksiniz? Kusura bakmayın, bir adamın benle resmini görsen veya beni öpüyor, sarılmış, aa ne kadar samimi, hocanın limon gibi sıkmış, hocanın suyunu çıkartmış. Hiç itibar etmeyin, resimlerle iş olmaz. Ben bütün Müslümanlar gören çekmek istiyor, ben kovamam ki. Bunlarla iş olmaz. Şimdi bak, Sağlık Bakanı da adamcağız iyi niyetle, onu da toplantıya çağırmış. Onlarla resimleri var. Resimlerini atmış, ee fistanlı Sedat. Şimdi cübbeliyi ben kaptığım için cübbeliyi kapamamışlar. Marka tescilli bende cübbeli. Adam fistanlı Sedat olmuş. Yani şimdi bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum ama benim adımı kullandığın zaman Benim hakkım doğuyor yani lütfen cübbeli adını Hocanın adamıyım onun kursuna yardım benim öyle bir şeyim yok Ben kurs kursum yani yardım topladığım bir kursum yok Şimdi e, Bu yokken yalan olur ya Bütün kurslar benim bütün medreseler benim Ama benim yönettiğim bir şey yok Dolayısıyla Buna dikkat edeceğiz Bak adam Viyana'dan Osman Hoca var yine Allah selamet verdi. Bir gün vaazdan çıkıyorum, bir de baktım tabelada yazıyor Cübbeli Hoca'yla hacca gidiyoruz. Halbuki hiç hacca gideceğim yok o sene. <gülüyor> Allah Allah! Bir baktım şöyle tabelaya, Hoca Efendi dedim ne var? Ben geldim buraya, vaaz E ee? Ben bu sene ben Hızır Hoca vurulduğundan beri hacca gitmiyorum. Hızır Efendi ile son haccımız aynı odada kaldık, yaptık. Ondan beri de benim de gücüm yok, hastayız. Şu vefans'a de gitmedi, bize gitmedik. Hacca gitmedik yani. 15 sene falan oluyor. E şimdi ben dedim hacca falan gitmiyorum bu ne tapelası dedim ya müşteri toplama. Ya dedi ne karıştırıyorsun hocam dedi ya. Lan neyi karıştırmıyorum dedim ya. Millet dedim gelecek. Hoca nerede diyecek Arafat'ta? Ya dedi bir teyibi dedi açarım dedi. Senin bir sohbetini Arafat sohbetini koyarım dedi. Sen gel sen ne yapacaksın dedi? Sohbet yapacaksın. Hazır sohbeti koyacağım dedi. Anladık ama kaç tane müşteri hoca geliyor diye gelecek. Paralar cükka. Arkadaşlar, bu şeriat, tarikat, hakikat işleri istismara gelmez arkadaşlar. Yapmayalım, yaptırmayalım. Lütfen, böyle şeyleri duyduğunuz zaman, bak Bursa'da Ercan Efendi var. Bizim İstanbul'da bizim Mahmut Osman Hoca Efendi kardeşimiz var. Bunların telefonlarına ulaşın. İsmail Han telefonu var, Marifet'in telefonu var. Bu hoca size bağlı mı? Bu hoca efendinin görevlisi mi? Böyle sormadan işler yaparsanız enayilik olur, avanaklık olur. Siz iyi niyetli insansınız. Sizi kandıranlar olur. Ben bunu demek zorundayım. Adam, bir gittim, öm Ömre'ye gidiyoruz. Ömre'ye gittim, dediler ki hocam ben ne var? Arafat'ta senin adına kurban toplanıyor. Allah Allah! Bir de baktım kart getirdiler. Adam kart bastırmış, cübbeli Ahmet. Arafat'ta topluyormuş, 200-300 kurban topluyormuş. Ya büyük para. Ya neyse, eskiden tanıdığım adam. Çok eskiden İğban Efendi'nin evine de gitmişiz. Sab senelerdir görüşmüyorum. Rastladık. "Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Niye ya ne kurbanı topluyorsun Arafat'ta kurbanı benden ne işi var ya?" "Ya" dedi ben senin adını vermiyorum ki. E dedim cübbeli Ahmet kim?" "Benim adım Ahmet" dedi. "Cübbem de üstümde" dedi. "Oldu cübbeli Ahmet." Ben dedi "Ahmet Mahmud ünlü mü diyorum?" diyor. <gülüyor> Toplamış götürmüş milleti kurbanını ya. Arkadaşlar ben bunları ilan etmek bile istemiyorum utanıyorum. Utanıyorum ama ilan da etmeyince bunlar memleketi sardı ya. Arafat'tan Yemen'e kadar geziyorlar. Para toplayan toplayana yapmayın bu işleri ya. Vallahi haramdır, vallahi günahdır. Böyle şeyler istismara girer. Kul hakkını ödeyemezsiniz bu milletin kurbanını, parasını ya. Ben benim adım kullanıldığı için söylemek zorundayım. Olmaz. Her yerde, meşrekete İsmaila TV diye televizyon kuracağız diye çıktılar değil mi? Hemen solcu televizyonlar ne yaptı? Cübbeli kuruyor dedi. Halbuki bizim sohbet yaptığımız kanal belli. Benimle hiç alakası yok. Her işte benim resmim çıkıyor. Ya ben de bu sefer mecburen doğruyu anlatmak zorunda kalıyorum. Ben kimseyle uğraşmak istemiyorum. Ama istismarların da kapısını kapatmam lazım. E şimdi İsmaila müracaat etti, İsmaila TV'nin adını iptal etti. Elhamdülillah. İsmatlıları onda. Adam o isimle televizyon kuruyor. İsmaila Vakfı'nın bu işte hiç alakası yok yani televizyon işiyle. E şimdi iptal oldu elhamdülillah. Yani o isim iptal oldu. Ama adamlar başka isimden çıkabilir. Yahu başka isimden çık. Niye Mahmut Efendi'nin resmini koyuyorsun? Niye İsmaila adını koyuyorsun? Niye cübbeli'nin kartını basıyorsun kardeşim? Biz bunlardan davacıyız. Berat gecesinde de hakkımızı helal etmiyoruz. Bu istismarı bıraksınlar, tevbe etsinler kullardan ne paralar almışlarsa haklarını iadesine. Kimsenin bu şeriatı, bu tarikatı efendim aktif siyasete, efendim ticarete, holdingçiliğe, para işlerine, karışlerine karıştırmaya hakkı yoktur. Bunu yapan Allah hesabını veremez. Biz Allah için konuşuyoruz. Anladınız mı? Faydalı oldu mu? He? İşte ne anladınız bilmem. Yahu diyorum adama ben gelsem diyorum, yardım istesen bir fakire, bana vermezsin. Adımla lan herif, geziyor topluyor. En sonunda karar verdim. Cübbeli Ahmet, adı para ediyor, kendi para etmiyor. Bu kadar basit. Ya ben kendim bir şey yapamıyorum ya. Bir ufak talebe, on talebe okutacak durumumuz yok. Yani kendim para etmiyorum. Ama adım gidiyor, adamlar veriyor. Ya arkadaş bir sor soruştur, hoca tanıyor mu bunu, bu nedir ya? Onun için Müslümanlar, lütfen uyanık olun. Hemen gidiyorlarmış adama. Tabii ki kime gidecek, bana gelecek hali yok, kuyumcuya gidiyorlarmış. Adam da namazında yaptı, ne oldu? Efendi Hazretlerini dün gece rüyada gördüm. E, bana emretti senden yardım etmeni gerekiyormuş. Adam, aa, Efendi Hazretlerini mi gördüm, maşallah. Ne dedi, benim adımım ver? Senin adını verdi, adam boşaltıyormuş kesin. Ya yapmayın böyle cahillik ya, önüne gelen rüya gördüm diye çıkıyor memlekette ortaya ya. Ya ayet ve hadis var, din Kur'an'dan, sünnetten ibarettir, fıkıhtan, icmadan ibarettir. Kendimiz ortalıkta geziyoruz, aa sakalım bir tutam olmuş, hala mı lafımı dinlemeyeceksiniz ya! Sakalım beyazladı ya! İstismarcılara yol vermeyelim! Cemaat olarak uyanık olalım! Zuhurat gördüm, rüya gördüm, para vereceğim, mara vereceğim, kızını vereceğim! Yapmayın bu işleri ya! Ve bunları Allah için uyarmanızı rica ediyorum. Benim ilanım bu. Kimin? Bilmiyorum Sedat. Ha Sedat Çakar'mış soyadı şimdi ben bilmiyorum. Ben bir şey demiyorum. Benim adıma olan şeyi söylüyorum. Belki talebesi var, kursu var, beni alakadar etmez. Cübbeli hocayının görevlisiyim, onun adına geziyorum dediği için, bu laf bana kaç yerden geldiği için, artık kaç ay oldu sabrediyorum. Ama benim adıma olmaz. Kendi hizmetini gösterirsin. Adam ikna olur, bakar taleben var, hocam var, verir ben kimseye ona ver buna verme demiyorum ama benim adımı kullanırsan efendinin adıyla rüyasıyla gidersen bunlar istismara girer kendi hizmetini kendin göster benim adım şu yerim bu gel şurada talebeleri gör ben bunları okutuyorum de adam da ikna olursa versin bana ne oraya verme buraya verme demiyorum ki ben bizim adımızı kullananlara bize sorun diyorum bu kadar söylüyorum şimdi tabii ki ee, bizim, kendi benim, bana ait dernek, yani bana ait derken ben onursal üyesiyim yani. Onursal mı ne diyorlar işte. Ee, bizim eskiden babamla falan vakfımız vardı. 28 Şubat'ta bizim vakfı kapattılar. Bizim külliyeye el koydular. Neler ettiler bize yani. E sonra biz Ahmet Yesevi Derneği'ni arkadaşlar kurdu. E ben de orada onursal üye yaptılar. Sohbetleri yapabilmem için o kadar benim başka bir dernekte faaliyetim yok yani. Ama onursal üye demek, yani sohbet etmek için gidiyoruz karar defterine karar almışlar benim sohbetim için. Ahmet Yesevi Derneği'miz çok hizmetler yapıyor, sizin gayretlerinizde de yapacak inşallah. Arıyorsanız hizmet, a bak Bağdat'ta İmam-ı Azam Efendimiz'in türbesinin civarında binlerce fakir fukara, hepsi ehli sünnet, AŞEV'i kurulmuş, aç açık vaziyetteler. Onlara büyük bir kampanya yapıldı, Kızılay'la da birlikte çalışıyoruz. Kızılay'la da biz resmi çalışıyoruz. Görmediniz mi beni Kızılay'la? Kızılay başkanı geliyor, kan veriyoruz. Biz hep resmi çalışıyoruz yani. Resmi kurumlarla. Çünkü bu işler istismara müsaittir. Şimdi i̇mam Azam Türbesi'ne bağlı Aşevi'ne gıda yardımı götürülecek. Bundan dolayı Ahmet Yesevi Derneği'ne ulaşılabilir. Ayder, bizim derneğin kısası ne? Ayder. Ayder 5 yazıyorsun, 10 yazıyorsun. 70'e kadar telefonlara ne gelmiş? Efendim senin telefonuna mesaj yazdığın zaman istersen bağış yapabiliyorsun. E 5 lira için İstanbul'a nasıl geleceksin? 50 lira masraf. Öyle mi? 50 e lira İstanbul'a geleceksin gideceksin. E 5 lirayı nasıl götüreceksin? Bağdat'a nasıl göndereceksin? 10 lira Bağdat'a nasıl gider? Veya burada da faaliyetler var, dolu hizmet var. E bunun için dernek ne yapmış? Telefonlarınız, hepinizin telefonlarınızda SMS yoluyla benden aydan şu kadar Alabilirsin. Bunlar resmi. Kesilen resmi, derneğe giren resmi, e çıkan da resmi. Bundan dolayı ben bunu ilan etmekten çekinmiyorum. Her şey denetim altında. Böyle yardımlar yapılsın. Bu derginin arka kapağında yazılmış. 70'e kadar yolu var. Tahminim siz 5'i tercih edeceksiniz herhalde. Öyle görünüyor vaziyette. Allah niyetinize göre versin. Ama Ahmet Yesevi derneğine ben kefil olurum. Resmi işler olduğuna, yanlış iş olmadığına, öbür derneklerde dolu derneğimiz, burada bizim, hepsi bizim. Hep yardım istemiyor muyuz size çıkar, yardım ediyorsunuz? Ama telefonla ulaşım şeyini bunlar kurmuşlar böyle bir düzenek. Dünyanın her yerinden bu yardıma katılabilirsiniz. Ahmet Yesevi derneği aracılığıyla Bağdat'a da gönderebilirsiniz, Somalya'ya da gönderebilirsiniz. Dolu hizmetler yapılıyor. Allah Teala tamamına erdirsin, muvaffak eylesin. Mutlaka ilgilenin. Kolay bir şey telefondan 5 lira 10 lira kolay bir şey. Mübarek Berat gecesi mesela niyet et, şey yap. Bu gece çek mesela bile sen bu gece verdin. Değil mi? Berat gecesinde vermekle de bir senelik sadakaya bedeldir. Efendim bu şekilde hizmet edersiniz inşallahu Rahman. Bunun dışında dersimize başlıyoruz. Allah Teala Hazretleri bu gecemizde cümlemize fazlı keremiyle ferahatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Şimdi, zikrimizi okuyalım. şaban Şerif'te bir kelime-i tevhid var, her kim onu okursa, ben size dedim ama 278. sayfada Şaban Risalesi 278, her gün en az bir kere, iki kere, beş, on kere okuyun ama bir kere bile okusa, Allah Teala bin sene ibadet sevabı yazar, bin senelik günah olsa mahveder, kabrinden dolunay gibi çıkar, Allah'ın de sıttık yazılır. Buyurun. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyâh muhlisîne lehüddîne ve levkerihel kâfirûn Evet, bu zikri tevhidi, ihlas kelimesini Şaban ayında bir kere dahi okuyana bu mükafat var. Ama siz nasıl olsa beraber okuduk demeyin. Kalan 15 günde de devam edin inşallah. Sayfa 278'de bu zikrimizi yapalım. Gelelim mübarek gecemize, okuduğumuz ayet-i kerimelere mana verelim. Ondan sonra ilgili hadis-i şerifleri kısaca beyan edelim. Ondan sonra hangi namazlı kılacağız, ne dua yapacağız? Önemli kaza ve kaderler bir senelik başımıza gelecekler hakkında. Onu beyan edelim. Ondan sonra da efendim dualarımızı cemaatle yapalım. Her taraftan dinleyenler de ortak edelim inşallah. Ve rahat gecesi dualarımızı okuyalım inşallah. Ondan sonra da ibadete çekilelim. Çünkü baya bir namazımız var, zikrimiz var bu gece. Onun için çok uzatmayacağız. Rabbim ne buyuruyor? Estaizu <Sessizlik> billah. Hamim. Bunlar kendi muradını kendi bilen şifrelerdir. Huruf mukattaa. Allahu alem bi muradi bizalik vel kitabil mübin Her şeyi beyan eden Kur'an'a yemin olsun. Demek şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir şey daha beyan edecek. İnna muhakkak biz Enzelna biz indirdik. Hu onu Şimdi ekseri zannediyorlar ki tabi Kur'an'ı indirdik. Şimdi Kur'an'ı indirdik deyince berat gecesi olmuyor. Kur'an hangi gece indirildi? İnna enzelna hu Sile iletil Kadir Gecesi. Peki o zaman burası çelişir mi? Çelişmez. Tefsirlere çok bakacaksın. Müfessirleri çok dinleyeceksin. Müfessirler bilmez mi işi? de var, neyse. Birçok tefsirde İkrime radıyallahu Allah'ın başı çekiyor müfessir. Baş müfessir. Ondan sonra diğer bazı müfessirler diyorlar ki bu oradaki hu Kur'an'a gitmiyor. Ya neye gidiyor? İleride gelecek Emran'a gidiyor. Yani inna biz enzelnahu büyük bir karar indirdik. Karar, emir. Hangi gecede büyük karar indirdik? Fiile iletin mübarek etin. Çok bereketli gecede. Bu gecenin bereketleri 15. gecedir bu gece. Saymakla bitmez. Hatta Mekke ehli bunu gözleriyle görürler. Her sene Berat gecesi zemzem taşar. Her sene Berat gecesi zemzem coşar. Her yer zemzem kuyuları basar. Dışarılara taşar. Kitaplarımız böyle benziyor ve bunu görmüşler, hep yazıyorlar yıllardır. Şimdi tabi kuyu gözükmüyor depoladıkları için, o şu anda görünmez. Ama büyüklerimiz bunu yaşamış mı insanlar o zaman kuyuda? Bereketi çok. Mevla bir şeye mübarek derse, bereketli derse, sen ondan ne kadar bereket olduğunu tahmin edebilirsin. Sonsuz bu, bu gecede bereketler var. Göreceksiniz inşallah. Evet mağfiretler var rahmetler var 300 rahmet kapısı açılıyor açıldı şimdi her gece Mevla Teala Berat gecesiyle diğer gecelerin farkı diyor ki hani berat gecesinde Mevla rızık isteyen var mı vereyim af isteyen var mı affedeyim beladan kurtulmak isteyen var mı afiyet e tamam da Bukhari hadisinde her gece var bu her gece var ama fark nerede fark her gece üçte ikisi geçip Üçte biri kaldığında, yenci lo rabbu neatebari göten küllel elitin ilah semaet dünya birinci kat semadan her gece tecelli var. Ama ne vakit? Hineqasülüfüllilillahiru gecenin son üçünde, yani birlere ikilerden sonra. Ama berat gecesinde ne buyuruyor hadisleri? Liguru <gülüyor> bişemiz. Güneş batar batmaz Allah'ın tecellisi başlar. Şu anda tehtut seher vaktindeyiz. Böyle bir gece bir daha yok. senede de. Bir gece var, güneş batar batmaz. Ne oluyor? Seher vakti duaların kabulü oluyor. Aynıdır. Hatta bu gecenin devamı nereye kadar gidiyor biliyor musun? Söyle bakın. İmsakta biter mi? Her gece imsakta biter. Bu gecenin mağfireti ve beraati nereye kadar devam ediyor? Yarın güneş batana kadar. Çünkü beraatın günü ne zaman? Yarın. Kırk kere söylüyorum, yine anlatamıyorum. Dün güne kaç kişi telefon etti? Orucu bugün mü tutacağız, yarın mı tutacağız? Ben dedim her gün tutacağız. <gülüyor> yani şimdi dünkü günün orucu 13. gündü. Bugünün orucu 14. gündü. Yarının orucu 15. günün orucu. Çünkü gece önce gelir İslam'da anlatamıyorum. Ya siz yaşlı başlı adamsınız, bir tutam sakallı. Hala diyorsun ki beraatın günü ne zaman? Yahu sen teraviye ne zaman başlıyorsun? Oruç tuttuğun gün mü başlıyorsun? He? Ne zaman başlıyorsun teraviye? Evvel başlıyorsun. Teravih kılıyorsun, o gece sahura niyet ediyorsun. Çünkü İslam'da gece önce. Anlatamadık ya! Yine, bugün tutmuşlar, E hoca efendi? E ben bugün tuttum, karavanaya mı gitti şimdi ya? <gülüyor> karambola mı gitti? Ya niye karambola gitsin? Oruç karambola gider mi sen de? Mübarek adam bak, o da şimdi üzülüyor zaten evde de yiyemedik geldik buraya sohbet var diye 10 dakikada zor atıştırdık şimdi kararet bastı çay yok bir şey yok değil mi durumunuz bakayım yani sizi de göz etmek lazım ne yapalım biz de burada kime çay yetiştireceğiz ben bile çay içmedim daha Enes Vadiyallı tarih vad ediyor şimdi 13. günü tutsaydınız anladın yani dünü Neydi? Pazar. Pazarı tutsaydın, 10.000 bin senelik ibadet sevabı, oruç cevabı var. Bugün tutanlara ne var? Yüz bin sene. Bugün tuttunuz ya, kimin ki karambola gitti şimdi? Kazandınız. Bugünkü günü tutana 100.000 bin sene. Hatâullâhücrum, miyet icra bir sene. Hz. Enes Merfuhan ibadet ediyor. Peki, yarın tutana? bir Ama bugünün tutmaya emir yok. Yarın tutulmasını emretti. Tabii ki bu emir vacip demek değil, yani Ramazan gibi farz değil. Ama tutun buyurduğu yarındır. Üçüncü gün yani ne etti? 13, 14, 15'in üçüncü günü yani 15. günü, Allah Azze ve Celle senetin Allah Teala ne veriyor? 300 bin sene, 300 sene değil, kardeş. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı, ibadetle geçir. 1250 sene yaşadı, 950 sene peygamberlik yaptı. 950 sene, 1000 sene bak 1000 sene nerede? Nuh Aleyhisselam'ın tüm ibadeti, 1000 sene. Şaşırıp kalıyoruz ya, ne kadar ömür sürmüş ibadetle. Senin yarınki orucuna ne veriyor? Bizim ümmeti kazandırmak için ömrümüz az ya bizim, kısa ömür bizim. 13'un geçmiş ümmetleri de geçirecek bizi cennette öne alacak bizi. Nasıl öne alacak? Katlamayı bize vermiş. Sevap katlamasıyla bizi öne alacak. 300 bin sene ecir vermiş. Yarın kocurca. Evet, hadi şeriftene buyuruyor. Hizakanetle ile tüm nizamın Şaban, Şabanın 15. gecesi olduğu zaman fakumule <gülüyor> ile gecesini ayakta namazla ibadetle geçirin. Vasıhü <gülüyor> mu Gündüzünü oruçlu geçirin. Burada İbn Maçad hadisinde geçer, diğer kaynaklarda da var. Tutun diyor. Tabii ki bu tutun demek Ramazan gibi farz demek değil. Ama tutun dediği bir aşure orucu var, bir de bu var. Tutun buyuruyor. Ondan dolayı Gündüzünü oruçlu geçirin. Hadis şerifte buyuruyor. Filel etin min şaban. 15. gece ikun cebrail ve meleketillah mülsemaş sabi ailesi mad dünya Şabanın yarısı olduğu zaman 7. kata semadan cebrail aleyhisselam bütün Allah'ın melekleriyle beraber birinci kata gelirler. Şimdi geldiler. Birinci kata gelince ne oluyor? Bize tecelli ve nurların gelmesi bereket ve rahmetin yağması yakın oluyor. Artıyor yani artış var. Fergavufi suyami orucuna rağbet edin. Orucuna yani yarınki günün orucuna rağbetli olun ve neyim ve nisbi da ve tayr ve ve sibah ve ve hitan bahr ve Şabanın orucu öyle bir oruçtur ki salih insanlar tutar, salih cinler tutar, kuşlar tutar, yabani vahşiler tutar, canavarlar tutar. He? Denizin balıkları, yerin böceklerine kadar tutar diyor. Yani böyle bir teşvik var, siz de orucuna. Rahbet edin. İnşallah yarının orucuna niyet kim yapsın? Ramazan tutabilenler. Ama zaten Ramazan'da bile oruç tutamıyor hastalığından. E bu adam yarın nasıl tutacak? Onda sorun yok. O mazurdur. Mevla niyetlere göre verir. Sağlıklı olsaydı tutacak mıydı? Tutacaktı. Mevla ona aynı orucu yazar. Çünkü كُتِبَ لَوْمَا amelu sahihan صَحِيْحَنَ وَمُقِيْمَنْ Seferde olana evinde yaptığı aynen yazılır. Farz namazlar değil. Farz namazları ikiye indirmiş zaten. Onları kılacaksın. Hastayken sağlıklı zamanında tuttuğu oruç, kıldığı namazı nafileleri yani aynen yazılır. Farzlarda biliyorsunuz. Seferde de olsan kılacaksın. Hasta da olsan kılacaksın. Başın sallanıyorsa kılacaksın yani. İma da de olsa kılacaksın. Farz namazlarda izin yok. Ama komadasın, o zaman mazursun. Evet. Şimdi Mübarek bir gece, İnna kunna munzirin, biz sizi uyarıyoruz Allah. Ne demek uyarıyoruz? Şimdi sizi, Kadir gecesi kesin belli mi? Değil. Bir adam şu gece Kadir gecesi diye yemin edebilir mi? Edemez. Mesela Ramazan'ın 27. gecesi. Bir adam dese ki, Ramazan'ın başında kariya sinilense, çok cahil insanlar var ya. Adam açça gitmiş, karısı vadeli televizyon almış, gelmiş karıyı boşuyor ya. <gülüyor> üç dalakla şimdi nasıl kurtulur o boşa efendi? Bizim karı diyor televizyon almış ya tamam da boşamak mı lazım ya? Ne biçim adamsın ya? Üç dalağı bir sayılır mı acaba? Ona uğraşıyor şimdi. Ya tamam da sen söylerken niye üç kere tekrar ediyorsun? Niye bu kadar sinirlisiniz ya? Yahu kardeşim bu millet amen tüyü bilmez. He? Kelime-i Şehadet'i zor okur, onu da Muhammedün falan okur, Eşhedü'ne Muhammed'in falan okur Yanlış okur Muhammed Rasulullah onu yanlış okur La ilâ illallah derken Muhammed'in olacak, der okur Kelime-i Şehadet'i yanlış okur Abdesi bilmez, guslü bilmez Ama üçten dokuzayı bilir Köydeki de bilir, kahvede gidebilir. Namaz yok, abdest yok Ağzını açtı üçten dokuza ya ne nikahsız adamsın sen ya! Başka bir şey diyeceğim de şimdi. Karı boşamayı erkeklik mi zannediyorsunuz? Ayıptır ya! Sinirine hakim olacaksın sen, üçten dokunza dedim Üç kere de tekrar etsen gidiyor bu iş, hiç tamiri yok. Onun için efendim Mevla uyarıyor. Şimdi bir adam dese ki Ramazan girdi Karı da yemeği yaktı altını falan. Bu da iftarda siniri bozuldu, yemek kokuyor falan. Bak Kadir gecesi olunca seni boşadım dese. Bu adamın karısı ne zaman boş olur? Diyor fıkıhta. Sen şimdi 27. gece geldi mi bu karı boş oldu diyebilir misin hoca olarak? Diyemiyorsun. Neden? 27'de Kadir kesin değil. Ha deseydi ki 27. gece boş ol o gece olurdu. Ama ne dedi? Kadir gecesi dedi. İmam-ı Azama sordular, kimse altından çıkamadı bu işi. Hep müşkil işler varsa, İmam-ı Azam yapar. Mübarek. Bir çözüm yapar böyle, akıllar hayrete düşer yani. Değil mi? Ondan sonra, dedi ki, o lafı dediğinden sonra tam bir sene geçmesi lazım ki kadın boş olsun dedi. Neden? O zamana kadar Kadir Gecesi olduğu kesin değil, çünkü İmam-ı Azam'a göre Ramazan'ın dışında da olabilir Kadir Gecesi. Onun içindir ki, Kadir gecesinde kimse yemin edemiyor ki bu gecedir. Öyle mi? Ama Berat gecesi nasıl? Vallahi billahi bu gece Berat gecesi. Var mı bir sorun? He? Hesap orada, takvim orada, ay orada. 15. gece demişler. Niye böyle buyurmuşlar? Çünkü bu gece kaza ve kaderlerimizin ömrümüz bu sene ölecek miyiz, kalacak mıyız, hasta mı olacağız, evlenecek miyiz? Bütün meseleler bu gece dosya meleklere teslim ediliyor. Bundan dolayı Mevla bildirdi ki neden dua yaparak Mevla bazı yazıları senin duanla değiştirir mi? Değiştirir. İşte bu gece on kere okunacak dua. Anlatacağız. İlk iş onu yapın. Ondan evvel bir şey yapmayın. Öbür namazlara ondan sonra başlayın. Altı rekat namazı var. Ondan sonra da Efendim Üç yasin şerif, iki rekatta bir yasin Üç yasinden sonra on kere dua var. O duada ne diyor? Eğer ya Rabbi beni in kunteke tepten işkiyene ve mahruma muktara sen beni bu sene imanını kaybedecek, mürtet olacak biri olarak yazdıysan, hayırsız, bereketsiz yazdıysan, kapından kovulmuş yazdıysan, rızkı kısıtlanmış, daraltılmış, geçim darlığına düşmüş yazdıysan sen Kur'an'da buyuruyorsun ki ma Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bu iş sadece senin elindedir. O zaman dua ile de sen buna buyuruyorsun ki bana dua edin. Dua belayı geri çevirir. Kazayı geri çevirir. Bu da hadis-i şeriftir. O zaman siz bana dua edin buyurduğun için ve Ne diyor? Ya Rabbi lütfunla kereminle şu mübarek 15. gecede inen tecelliler hürmetine ya Rabbi ne yaptın? betbağlığımı mahrumluğumu kovulmuşluğumu rızıksızlığımı hayırsızlığımı mahfet ya Rabbi. Sil ya Rabbi. Amin de mübarek 10 kere okuyacaksın şimdi. Amin'i dedi. Gidecek, yatacak aşağı yine. Hanım zaten çok sıcak, canımız çıktı. Bir de oruç tuttuk bilmem ne. Hoca zaten dua yaptı. Amin dedik, gitti, geçmiş olsun. Mübarek adam 2 rekattan 6 rekat namaz tarif edildi 3 Yasin'i var. Sonra da 10 kere bir dua var, sen bunu yapmadan tamam, yine bana amin de ama ben sana söylüyorum vazife var bu gece bu vazifeyi yapmadan yatan bir sene sıkıntı, avanaktır ya bir sene sıkıntı, fakirlik mi çekesin şimdi? Söylüyorum sana geçen sene müslüman olup bu sene dinden dönen yok mu? he? bir göz adam sapıtmış, hoca sapıtmış ya ayeti inkar ediyor hoca Geçen sene düzgündü, bu sene bozulan hocalar var. Ne yapacağız? O zaman Allah'a sığınacağız. Allah imanlarımızı bize bağışlasın. Amin. amin. Ha buna amin de. Şimdi öbürüne de amin dedik ama yerinde okuyacağız inşallah. 10 kere ben cemaatlan 6 rekatı kıldıraymışım da, 3 Yasin'i de ben okuyamışım da, 10 on, on duayı da ben okuyamışım. Bunlar sadece amin diyecek. O zaman da Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var biliyor musun? He? Unuttum ben de ya. Bütün ayet hadis hikayeler hep unutuyorum ya fıkraları fıkraları. Bir öyle bir hikayesi var yani. Adam geldi ondan hak iddia etti. Orada bir şey mi yapıyordu? Ne diyordu? Tahta mı yontuyordu? Bir şeyler ediyordu. Sesli bir iş yani. Pat, küt falan falan. Bu da orada ona yardım için mi? Hı, hı hı demiş yani. O da vuruyormuş. O da ona kuvvet veriyormuş. Ha bana gene. Ondan sonra parayı alırken hoca bu da gelmiş hak iddia diyor paradan. Ne yaptın demiş sen? Ne yapıyorum demiş ya burada ha tamam ha hı yapıyorum sana kuvvet veriyorum demiş de. ne yapacağım demiş. Ha doğru demiş bayağı bir demiş sen katkı sağlamışsın demiş ya. O zaman demiş sen şey yap demiş dur gel ben sen hakkını vereyim günah girmeyelim demiş. Ne yapmış akçeleri almış şak şak şak tabağa atıyormuş böyle. Adam ne oldu demiş hepsi yine senin mi demiş. E mübarek adam sen öyle hı dedin demiş burada da şak şak dedik demiş yani. Orada hı diyen burada da şakını alır demiş yani. Hani sen ses çıkarttın biz de sana paranın sesini verdik demiş yani ne yapacağız demiş İşte yahu kardeşim Nasrettin Hoca fıkıhçı bir adam Fıkıhçı bir adam yani Tabii ki boşa geçmez hıh demiş ya Verilecek bir şey E ben Yasin'i ben okuyayım Namazı ben kıldırayım Sureyi ben okuyayım Duayı on bu da amin diyecek Yahu aminin yeri var Ama Şimdi vazife var Herkes iş başına Anladın? Efendim biz sizi niye uyarıyoruz? Berat gecesini niye belli ettik? Çünkü dua yapın da bir senelik kaza ve kaderinizi düzeltin. Ben duaları kabul edip sileyim kötü yazıları. Ben gizlesem onu Kadir Gecesi gibi siz bir sene mahvolursunuz. Çünkü her gece kadir bil, her geleni huzur bil ve her geceyi kadir bil. Nasıl olacak adam her gece sabahkada tecrit kılacak ki? Onun için ben diye Mevla 15. gece diye belli ettim. Bir geceki duanız bir senesi kurtarır diyor. Anladınız mı meseleyi? Fiha yefraku kullu'l emrin hakim. Her önemli mesele hakim, hikmetli, muhkem mesele, kazay muhkem. Ne demek? Sağlam hüküm ve son karar. Hani ne diyor? Son kararın, son karar. Ne zaman bitirilir? Ayrılır, seçilir beraat gecesinde. Peki bunun hadisten delilimiz var mı? Var. İkrime radıyallahu anh, bu artı tefsirinde söylüyor. Aşar radıyallahu anh, eha yine hadis-i şerifte beyan ediyor. Ne buyuruyor? وَفِيْ لَيْلَتِنْ نِصْفِ مِنْ Şaban? Şaban'ın on beşinci gecesi, يُبْرَمُ اَمْرُ seneti, bir senenin bütün kararları kesinleştirilir. Ondan evvel sulu bırakıyor. Ama bu beraattan bir daha beraata kadar şimdi kesinleşecek senin başına ne gelecek. Ve الْاَحْيَا مِنَ الْاَنْوَادِ dirilerle ölülerin listesi seçilir. Önümüzdeki seneki beraata kadar bu seneye kavuştuğumuza göre geçen seneki listede biz ölüler arasında var mıymışız? Yokmuşuz. Bu sene olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama bir seneyi daha atlatmak için duaları var mı? Var. Uzun ömür için dua varmış, i̇şte o demin dediğim, yapacaksınız inşallah. O zaman hocam ben her sene yapayım, kıyamete kadar yaşayayım. Ya öyle değil işte. Hangi sene ecelin geldiği zaman sana onu unutturuyorlar, nasip olmuyor. Anladın? En azından bu sene nasip olduysa bir rahatlarsın yani. <gülüyor> Efendim tabi kabul oldu mu olmadı mı garantisi de yok. Belki Yasin'i okurken yuvarladın gittin yani. <gülüyor> Namazı kılarken patküt yaptın, tadil erkanı bozdun. Ben ne bileyim? Ondan sonra hocam ben ne var? Bizim karı geçen sene senin dediğini yaptı. e Berat'a çıkmadan öldü. Ne yapalım şimdi? Hastane masraflarını ben mi ödeyeceğim? Ben ne bileyim senin karı nasıl okumuş ya? Ben sana namazı doğru kılarsan şartı var, şurtu var, huşu var, huzuru var, kıraatı var, tilaveti var. Yasin bu ya, üç defa okuyorsun. Ben bir Yasin'i kaç dakikada okuyorum, sen kaç dakikada okuyorsun? Hafız değilsin, bir şey değilsin. Ben yarıya geliyorum, sen bitiriyorsun Yasin'i. Nasıl oluyor bu iş? Ben okuyamıyorum senin kadar hızlı. O zaman senin yasininde bir mesele var yani. E ben ne yapayım şimdi? Senin enelde ben mi okuyayım? O zaman beni suçlamayın. Ben kitapta gördüğüm Allah'ın naklini yazarım kaynağında altına koyarım. Amel eden kazanır. Ama doğru amel eden kazanır. Allah hepimizinkini kabul eylesin. Amin. Amin. Bir senelik işler bir kesin karara bağlanır. Ölülerle diriler birbirinden ayrılır. Ve yuktebul hac. Bu sene hacca kimler gidecek bu gece belli. Halbuki adam diyor ki Diyanet'ten kuram çıktı parayı da yatırmış Diyanet'te nereye yatırmış Allah ıslah etsin tabii ayrı dava. Parayı da yatırmış. Adam diyor ki ben bu sene gidiyorum ama beraat gecesine yazılmış. Hacca gitmeden ölüyor. Onun için adam diyor nikah kıyar. Beraat gece bu gece belki düğün yapanlar var. Belki bu gece göbek atanlar var. Oynayanlar var. Halbuki bu gece adı bu sene öleceklerin listesine geçiyor. Adamın kefenleri biçilmiş, ismi kayda geçilmiş, ama adam neşeli, çocuğu olan var diyor. O gece çocuğu olur, aa bu gece doğum var, yarınki gün ne kadar doğum var, dünyada bu kadar doğum var. Çocuğu, ya çocuğunun öleceği yazılmış veya kendinin öleceği, çocuğunun bir yaşını bile göremeyeceği yazılıyor. Onun için bu gece a gülmek zamanı değil, ağlamak zamanıdır. Ne yazıldı belli değil hakkımızda bizim. Mevla'ya yalvarmak zamanıdır. Kardeşler, aman bir gece gevşeklik edip bir sene zırzır zır ağlamayalım. Bir gece gaza, üç buçukta gece bitiyor ya. Dişimizi sıkalım. Tabi savuru son yirmi dakikada, yetmez mi size yirmi dakikada? Ne yiyeceksin, bir öküz mü yiyeceksin mübarek Yirmi dakika kime yetmez? Ona, oraya kadar namaz. E işte yüz rekatı var, Hoca Efendi sığmaz, yetmez efendi hazretleri buyururdu ki gündüzü de aynıdır devam edip sayı doldurursunuz yani yarınki günde o 100 rekat tamamlanabilir Ta ikindi kılana kadar ikindi ezanına kadar demiyorum sen ikindiyi kılana kadar ikindinin müstehap vakti ne zaman? bir saat bir çeyrek kala akşama akşama bir saat bir çeyrek kalana kadar 100 rekat çoktan biter ha ama bitiremedin ona da çare var kardeşim bizde çare tükenmez 14 rekatlık var İstersen onu al. 12 rekat var. Ne yapacak? Ama hadiste varsa ben söylerim. Ben kenzilat yapamam. Hadiste var ama onun müjdesi başka. Onun müjdesi başka. Onun müjdesi başka. Ben şimdi sana hepsinin müjdesini çorba yapıp da 12 rekata toptan veremem ki. Onun kaydı bunun kaydı. Anladın? Ama 12 rekata kadar var. Gördür. 12 rekatta günahları silinir, ömrüne bereket verilir diyor. Mesela 12 rekat. Bir 14 rekatta var, çok muadim 20 hac, 20 ömre. O hadis kuvvetli. on söylüyor. Ama 100 rekatta cehennemden beratıdır ve Zaten berat gecesi niye oluyor? Bin kulüvallah okumaktan. On iklas ile 100 rekat. Ama bir adam derse ki, ben bunu ne yapayım? İşe 20 ihlas okuyayım 50 rekat, caizdir diyor. Maksut nedir? Maksat, bin kulüvallahın tamamlanmasıdır diyor. Anladınız mı? Çünkü hadis-i ne buyuruyor? Men kara kulüvallah elfe merraddinn fe kadiştara nari Bin kulüvallah okusa bir kimse, bir gecenin içerisinde, ya gece şartı yok, bin kulüvallah okusa canını cehennemden satın almıştır. Bir hadis-i şerifde diyor, elli kulübü Allah'ı okuyanın, elli senelik günah silinir. Hadistir bu. Evet, hadis-i şerifde Rasulullah sellem buyuruyor. <gülüyor> Öbür hadisin kaynağını arıyor. Abdurrahim Geylani'yi beğenmiyor, haşa. İmam Gazali beğenmiyor, haşa. Bizim sifil hoca kafası. Ama, zaten başka bir hadis-i şerif ki kaynağı var, Deylemi'de vesairede. Hadis kaynaklarında geçen kaynaklar. Ne diyor? Bir kimse bin kere kulüvallahı okusa Cennetteki yerini ona göstermeden canını almazlar diyor İlla yerini görür ölü ölür bu, tamam. E şimdi o zaman hadis-i şerifler hep birbirini tasdik ediyor zaten Burada da bin kulüvallahı verilen müjdeler bu geçiyor Dolayısıyla Mesele neymiş Peki Yüz kulüvallahı okuyacağım On rekat kılıyorum hoca efendi dersen Yine kitapta görmeden kafadan atamam Kitapta diyor ki, bu da aynı müjdeyi alır. Çünkü maksut bin kulüvallahın namazda okunmasıdır. Oturarak kılabilir miyim? Kılabilirsin tabii ki. Yani ayağın yorulur, zorlanırsın, oturarak kılan. Zaten adamla farzı bile ima kılıyor. Bu adam ayağı nasıl kalksa? hasta olan. Ama ben yoruldum, tamam yarısı oturarak kıl. E gece bitmedi, işraktan sonra serbest, öğleden sonra serbest. Ta ikindi kılana kadar beraatın günüdür. İnşallah Rabbim müjdelerine nail eylesin. Evet, Hz. Ali Efendimiz'den rivayet, hadis-i şerif, i̇bn Mace'de geçiyor, ne buyuruyor? اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ نُصْفٍ مِنْ شَابًا Bu husustaki en kuvvetli sahih hadis budur, bundan kuvvetlisi yok, İbn-i Mace olduğu için Kütüb-i Sitte'de. Şaban'ın yarısı olduğu zaman gecesi, فَكُمُوا لَيْلَا Geceyi, kıyam, kıyam, namazın kıyamı işte, onun için ayakta, okulu Allah'lar boşuna değil, kıyam yapın. وَسُوُمُوا يَوْمَا Oruçlu geçirin. Fe Allah tebaraka ve teala dünya. Güneş batar, batmaz. Her gece üçte ikisi geçince Beraat gecesi güneş battığı anda Rabbimizin bütün nurları, feyizleri, rahmetleri dünya semasından ağrı Müslümanlara yağmaya başlar. Nasıl vaziyetini sizin bir i̇şte şey fark ediyor musunuz? Feyiz geldi mi, bir şey geldi mi, mübarek adam? Ne bileyim, nasılsınız ya? Ben akşam namazından geldi bana Feyzemen. Niye? Biliyorum ki güneş battı, tecelli başladı. E bilmeden olur mu, ilimsiz olur mu ya? Bak siz orada bir şeyler yiyordunuz, tabii oruçlursunuz. Ben hastayım, malulen emekliyim ben. Hastalıktan. E siz de oruç tuttunuz, iftarınızı ediyorsunuz. Ben de orada ne yaptım? E ezanla kâhmet arası dua, reddolmaz. Güneş battı, tecelli başladı. Ben de orada bir şeyler tutturmaya çalışıyorum. Dua yaptım değil mi? Ne duası yaptım? Ezanla kahmet arası kısa. Ya Rabbi dedim bu gece bana dünya ahiret hayırlı dualar nasip et, kabul et dedim. Çünkü vakit yetmez hepsini yapma. Şimdi ne demiş olduk Mevlamız'a? Bu gece bize mutlaka kabul edeceği dualar nasip edecek. Ezanla kahmet arası reddolmaz, sahih. Mevla ne buyuruyor? Elâ min müstâgfirin fâgfirâleûk. Günahı olan var mı? Af isteyen var mı? Bağışlayın. Bütün belalar başımıza, günahlarımızdan geliyor. Hastalık dahil, kıtlık dahil, geçim darlığı dahil. Af isteyen var mı? Bağışlayayım. Ne yapmak lazım onun için? Estağfirullah. Yani bu gece biraz istiğfar lazım mı? Niye lazım? Af isteyen var mı? Soruyor. E sende günahın var mı? Çok. O zaman hiç olmasa Şaban Şerif Risalesi'nin sonlarında var. Şaban'da istiğfar bölümü, o bölümden istiğfar استغفر الله الذي لَا إِلَٰهِ اللّٰهِ وَالْحَيَّ الْقَيُّمَ وَالْتُوبُ الْاَيْهِ Yani bir insan bunun manasını düşünerek geçmişine pişman olarak bir daha yapmamaya azmederek okusa Dualarım kitabında da var, manası da her yerde var En büyük günahı işlemiş olsa Kebair günahlardan olsa Bak kebair Hatta yedi kebair yedi en büyük günahta Hatten kaçmak bile olsa affedilir. Ya. bu hadis tirmizidir Kurafe değildir onun için üç kere istiğfar en azından ya bak yüz kere estağfurullah estağfurullah diye böyle dil alışkanlığıyla hızlı hızlı okuyacağına manasını düşünerek üç kere şu istiğfarı oku Tespi namazı gibi adamı temizler ama esas mesele af istiyorum derken işte bir daha yapmama kararlılık geçmişe pişmanlık duymaktır Yoksa ne olur? Rabiatul adevi annemizin dediği gibi radıyallahu anh'a Adam estağfurullah deyince ne dedi? Bizim tabi mübarek senin diyecek de işte Kendini de katar bu büyüklerin sözleri böyledir. Bizim istiğfarlarımızın da çok istiğfara ihtiyacı var dedi yani. İstiğfardan da bir daha istiğfar etmek lazım yani ya Rabbi. Huzursuz oldu, şuursuz oldu diye. E ama öyle kıyamete kadar bu iş bitmez ki istiğfar. Yapamadın ondan da istiğfar, ondan da istiğfar. Kaza namazlarını yanlış kılmak gibi yani. Kıyamete kadar kaza namazı bitmez. Allah'ım ile, ya Rabbi. Rızık isteyen var mı? Ela min müsterzikin. He? Rızık isteyen var mı? Fe erzü Rızık vereyim. Hey gidi millet. Doldurmuşlar mitik meydanlarını. Atış serbest. 1500, Benden 5000 bin. O bir tane var ya. Şii olmuş o. Ne Şii'dir o. Ne zındıktır o. Hazreti Ebubekir Bekir Ömer'e konuşur o. Şanakşi ben de cellat diyor o. Ne sapıktır o. Beş bin diyor. Atış serbest. Çıkmışlar. Bizim avanak millet be ele bakıyor. Vay anasını ya. Beş bine vereyim bari diyor ya. Ya. Havasını alacak haberi yok. Mevla beraat gecesi diyor ki bu gece namazınızı kılın, tevbenizi yapın. Rızıkınızı bir senelik yazıyorum. Var mı rızık isteyen? Hiç. Ondan sonra ey Allah'ım kurban olduğum sana. Bir gece davet eder kimse gitmez. Ondan sonra giden mitik meydanlarında onun bu nazına bakar. Ona kadar fazla verecek diye. <gülüyor> bir şey vereceği de yok, atıyor yani. Değil mi? Adam ne güzel demiş. Bir demba mı varmış, bir şey varmış. Namaz kılıyormuş o maşallah. Demiş sizin takım şampiyon olursa demiş, millete soruyor gençlere. Tam şampiyon olursa demiş, sizi çağırırsa demiş, o demiş futbolcu sabah namazına Sultanahmet'e gider misiniz? Gitmez miyiz demiş ya, takım şampiyon olsun da biz Allah'a şükrederiz demiş. Ulan demiş demba çağırınca gidiyorsun da Allah çağırınca niye gitmiyorsun lan demiş. Ha? Ne kadar doğru demiş değil mi? Futbolcu çağırsa gidiyorlar, artist çağırsa gidiyorlar. Allah diyor ki Berat gecesi, gel rızkını iste, isteyen yok. İman meselesi. Hasta var mı diyor Mevla, soruyor. Başladı mı sorma? Güneş battığından beri tecelli devam ediyor. Hastalığa müptela var mıdır? Ya Rabbi hastayız Ya Rabbi, İçimiz dışımız hasta Ya Rabbi. Şekerim 370 ile geldim buraya. 370 Ha, 250 ile millet hastanelik oluyor. He öyle geldim. Orada makineyi ölçtüğüm son çözüm çıkar. Yalan konuşacağım sana. Mübtelayız ya Rabbi, hastayız ya Rabbi. Bu cemaatin hürmetine bu gece de ya Rabbi. Afiyet ver ya Rabbi hepimize. Evet. Bütün hastalarımıza afiyet ver ya Rabbi. Evet. Mübtela var mı afiyet vereyim. Ela kezâ, ela kezâ. Hatta yâblu al şunu isteyen var mı, bunu isteyen var mı? Ne zamana kadar devam eder diyor. Yalnız burada dikkat, beraat almak, sevap mükafat, yarın akşama kadar devam ediyor ama bu nida imsağa kadar devam ediyor. Üç buçuk falan imsakta bu nida kesilir. Rızk mı istiyorsun? İşte benim o tarifimi yaparsanız üç şey isteniyor orada, değil mi? Bir uzun ömür, Yasin'i bir niyetle okuyorsun. Bir tane rızık muhtaç olmamak ikinci Yasin. Bir tane de, bela ve musibetlerden kurtulmak. Zaten bu üçünü kurtardın mı, ne oldu? Yaşamak yaşıyorsun. Bela da yok, rahat yaşıyorsun, hasta da değilsin. E para da var. Elhamdülillah. Daha ne istiyorsun kardeşim ya? Başbakan olmak mı istiyorsun yani? Ne yapacağız sen işini biz? Mübarek Müslüman. Belasız yaşa işte, ekmeğin önünde. Daha ne istiyorsun? Rabbine ibadet edesin. فَلَاَسَلُوا هَدُنِ اللّٰهُطِيَ kim ne isterse bu gece ne olacak? Mutlaka verilecek. Peki istisna var mı? Ne uçtu oraya ya sizin ilanlar? Efendim istisna kim? Zinaya devam eden. Bu gece hala Zinaya tövbe etmemiş. İçkiye devam eden Büyü yapan yaptıran Kayıptan haber verenlerden Efendim haber soran inanan Efendim şirk koşan, söz taşıyan, efendim bak gıybet eden demiyor. Gıybet eden dese bir tane af olacak kalmıyor çünkü. Söz taşıyıp milleti bozup birbirine kırdıranı diyor yani o biraz özel bir mesele. Herkes gıybet eder ama o işi becermek kolay bir şey değil, milleti birbirine sokmak yani, katlat. Nemmam diyor ona. Ondan sonra geçen sohbetimi dinlediniz mi? Geçen perşembe sohbetimi dinlediniz mi? He? Ben Türkistan'daydım. Bir gece evvel yaptım bıraktım, gece oradan uçağa gittim. Geçen sohbet. Onda ne anlattım sırf? Beraat gecesi af olmayacaklar. Şimdi orada yirmi kadar mesele var. Yirmi kadar. Madde hadislerde belirtilmiş. Beraat gecesi beraat alamaz. Ama o gece bile tevbe edip bir daha yapmamaya söz verirse beraatını alır mı? Alır. Onun için o yirmi madde tabii geçen sohbetti. Saydık. Bunlar, akraba ile ilişkiyi kesme, bizde çok var. Sıla-i rahim. Hele ki muhtaç fakirleri aramak, sormak, hal hatır etmek, muhtaca yardım ulaştırmak, imkanınıza göre. Bunları yaparsanız, ne isterseniz bu gece verilecek. Sen bu gece akrabanı bulamayabilirsin. Ama bu gece tevbe edip, karar versen ki ya Rabbi, imkan olduğu en yakın zamanda şu akrabalarımı arayacağım, şu garibanlara ulaşacağım. Bu niyeti Mevla bilir ve seni affeder. Çok tabi, 20 maddede o iş beyan edilmiş. Aşar radıyallahu teâlâ neha rivad ediyor. Şabanın 15. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim nöbetimdeydi. Her gece bir eşinde nöbet tutar, nöbetleri riad eder. Bir pike var yani, ne diyorsun ona? Şal. Gibi bir şey atmışlar üstlerine. Ee, üzerimize bir efendim, yaygı var birden ben dalmışım bir ayıldım baktım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımda yok hafifçe böyle beni uyandırmamak için bak görüyor musun hey gidi kainatın efendi edep sabah namazı olsa uyandırır mı? uyandırır şimdi burada özel daha teheccüd geçmiyor kendisi sabaha kadar ibadet edecek ne yapıyor? yanımdan diyor öyle yavaşça ayrıldı ki diyor hiç beni uyandırmak istemedi ben de uyuyorum zannetti diyor, biz olsak, şşt, karı, teheccüd geçiyor lan, böyle mi konuşulur hanıma ya, ne kaba adamız ya, ondan sonra hareket çekmeler, bilmem neler, sabaha kadar yatıyorsun, rızkımız kesildi senin yüzünden falan, bereketsiz kaldım falan, tabii kadınlardan da kocalarına böyle yapanlar da var tabii ki, kambersiz düğün olmaz. Herkes edebe rahat etsin. Farz namaz geçmiyorsa sünnetlerde böyle efendim milleti çok rahatsız etmenin de bir lüzumu yok. Kadın orada yatıyor. Bizimki sesli sesli cehri kıraat yapıyor. Ya sin başladı bağırma. Ya komşu var, çocuk var, hanım var. Mübarek adam. Biraz gizli oku ya. Sünnet diyor. Sünnetse orada öbürleri de ayağa kalktığı zaman sünnet. Uyuyanın yanında öyle sünnet mi olur adam yandırıyorsun ya. Bu ham sofuluk da büyük bir tehlikedir yani, bunu riyad edeceksin. Böyle diyor yavaşça çekildi, ben diyor ışık yok, kalktım diyor evde aradım annemiz. Tabi bu rivayette böyle, diğer rivayetler, o da meşhur bir rivayetler, çünkü berat gecesi bir kere değil ki, kaç sene var. O senelerde bir kere öyle rastlamış, bir kere öyle rastlamış. Birinde biliyorsunuz, acaba beni bıraktı da hanımlarından birine mi gitti diye, bir kıskançlık dürtüsüyle peşine dolandım diyor. Sonra yine eve döndüm. Orada yok, burada yok. Dönünce ayağım ayaklarına değdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi secdedeydi. Hatta yani vefat etti diye korktum. O kadar secdede kaldı ki herhalde hayatını kaybetti zannettim diyor. Secdede bazı dualarını ezberledim. Şimdi, bakayım size. Bu dualar biraz Arapça bilmeyen işi değil ama Birinci dua 190. sayfada. Secdele kesvadi hayali Uzun. Ama çok önemli bir dua. Secdede yapılıyor Berat Gecesi. Ben buna şöyle diyorum. Sizin bunu ezberlemeniz zor. Ne yapın? Namaz bittikten sonra hacet secdesi yapın. Hacet secdesi yapınca yandan biri okusun, siz tekrar edin. Çünkü namazda biri okursa tekrar edersen namaz bozulur. Sizi bundan mahrum etmemek için söylüyorum. Kızınıza, hanımıza falan verin kitabı, sayfa, 190'da ömrünüzde bir kere nasip olsun, secdede yapın bu sünneti ya! Ölecek gideceksiniz, niye yapmadınız hiç? Ben sana akıl öğretiyorum. Bir okuyana ver, namazı bitirince, iki rekat kıldın, veya altı rekat kıldın, yat secdeye, Hacet secdesine, tek secde namazda değilsin, tilavet secdesi, namazda değilsin. Yandan biri okusun, secdede leke, secdede leke sen de tekrar edersin, anladın? Sonra sen onu okursun, o secde yapar, hacet secdesi. Bu şekilde amel etseniz yol. Sonra başını kaldırdı, iki secde arasında okuyor. Hebli, tekli, o, efendim, 192. sayfede Şaban Risalesi. Ondan sonra ikinci secde, üç, secdeye vardı. Orada da bir dua yaptı. O da burada, 193. sayfede, Arapçaları. Duaları yaptıktan sonra namazı bitirdi. Başını kaldırdı. Dedim, anam babam sana feda olsun ya Rasulallah. Ben sen nereye gittin diye peşine dolanıyorum. Meğer sen secdedesin. Arıyorum seni, secdede buluyorum. Ona Hümeyra derdi. Ey Hümeyra! Ma tealemine şaban. Sen bilmez misin ki bu gece şabanın yarı gecesidir, berat gecesidir. Innallillahi azilleylete bu Bu gece cehennemden Allah'ın azatlıları olacak. Ne kadar Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar. Dedim ya zulma. Niye kelp kabilesi Araplarda onlardan fazla koyunu keçisi olan yoktur buyurdu. Yani ne kadar koyun keçi var dağları kaplamış. Her birinin kılları kadar beraat alacak var. Bu gece biz beraat alamazsak ağlasınlar bize ya. Ağlasınlar bize. En büyük ziyanda olan bu gece cehennem beraatını alamayan. Ondan büyük zararı olan yok. Şu anda dünyanın en zengini katır trilyoner dolar trilyoneri olsa, sabaha da iflas edip ekmeği kalmasa o bile onun kadar zararda değildir. Çünkü neden? O dünyasını yitirdi, bu ahiretini yitirdi. Buna yine birisi bir ekmek verir, eceline kadar yaşar. Ama o cehennemde kalır. Onun için mutlaka beraat almak lazım. Altı kişiyi istisna ediyorum. İçkiye devam eden varsa, uyuşturucuya müptela, bak kardeşler, içki, şarap, bira, bira da aynı, rakı da aynı. İçkiye devam eden, yap bir daha içmeme söz verip tövbe edecek. Ana babasına isyan eden varsa, bu ana babayı hoş etmek lazım ya. Bir şekilde rızalığını alacaksın yani. Evet, zinaya devam eden varsa, bu zinayı da geride ne yaptın yaptın. Bugün tevbe et. ya Rabbi af istiyorum bir daha yapmayacağım dediğin anda bu müjdeye girersin ya. Vardır bu zina işi Allah muhafaza etsin. Bırakamıyorum hocam, müptela oldum bilmem ne ya Rabbi. Allah'ım hidayet ver ya Rabbi, tevbe nasib eyle, ya Rabbi aleminü ya hayvan nasib. Evet, kindarlar, Müslüman kardeşlerine selam vermeyen üç günü geçip, üç güne kadar müsaade var. Üç günden sonra bir Müslümana kin tutup selamı kesersen, verdiği zaman almazsan, sen ona selam vermezsen, pazartesi, perşembe ameller Allah'a arz olduğunda, Haftalık ameller dosyası Mevla buyuruyor. Enzuru hâdeyni Hatta estaliha. Bu ikisinin amellerini kabul etmiyoruz, beklemeye alıyoruz. Barışsınlar öyle. Barışmadan namazın, orucun bir şey kabul yok. Üç güne kadar birbirine haddini bildirme payı var. Üç günden sonra selamı kelamı kesmenin cevazı yok, helal değildir. Ama samimi olmakta zorunda. Geçir adamlar aranda bir nanelik oluşmuş. Bir sıkıntı var. Biz de ona gidip de ikide bir yemek ısmarla, çay ısmarlar, yala yut demiyoruz. Ama selam, selam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu kadarı bile yeter. Ama küs durup selamı keserse bu gece af olmaz diyor. Ondan sonra heykel tıraşlar. Burada altısı. İşte benim o yaptığım vaz 20 madde. Bu hadislerin birinde, altı birinde, iki birinde öyle. Toplamışız onu. Dedim ya Rasulallah Secdede bu gece bazı dualar okuduğunu işittim Bunları daha önce senin söylediğini duymamıştım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Alim tizaliki, Ey Ayşe ezberledin mi o secdede Bir kere duymakla annemiz nasıl? Bir kere duymakla Ya en zeki oydu Ezberledim mi? Dedim evet ezberledim Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem allemihinne ve allemihinne, Onları iyi belle İnsanlara da o duaları öğret. Cebrail As'aim bana geldi, dedi ki bu duaları secdede tekrar tekrar söyleyeceksin. Şimdi buradaki dualardan kafanız karışmaması için tekrar tekrar secdede emredilen en kısası hem sünnet yerine gelir bu başka namazların secdelerinde de okunur. Sade ve rahat gecesi de şartı yok ama Cibril bana emretti buyurduğu dua Şaban-ı Şerif risalesi çoğunuzda vardır 194. Eski baskıysa sayfa değişirse firiste bulursunuz. Firiste var. Ama bu son baskılar yani kaç senedir bu? 194. sayfede bunu ya biri okusun siz de demin dediğim gibi tekrar edin ve böylece bu emir yerine gelsin. Dedim ya Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve, ve rahat gece sabaha kadar kıldı, ayakları şişti, ödem tuttu, su tuttu. Başladım ayaklarda ovalamaya. Dedim ya Resulullah niye kendinize bu kadar zahmet veriyorsunuz? Geçmiş gelecek bütün günahlarınız bağışlanmış. Sizin hiç günahınız yok. Bu efelakun abiden şükura. Ey Ayşe, Allah en büyük iyiliği bana yaptı. En çok şükrü ben yapan bir kul olmam gerekmez. Mi? Onun için Rabbimizin üzerimizde çok iyiliği var. Aman aman aman Kainat Efendisi'ne ittibaren sallallahu aleyhi ve sellem bu gece kıyamlarda bulunalım. Evet, şimdi Türkçe'len söyleyeyim. Enes i̇bn Malik Hazretlerinden rivadetine hadis-i buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Erba'u leyalin leyalin inneke eyyâminne Dört gece vardır, geceleri günleri kadar faziletli, günleri geceleri kadar faziletli. Yübirvullahu fî innel qasem ve yurtigû fî innel nesem Beyrut'u divinle gezil. Allah Teala bu 4 gecede ve 4 günde yarınki günü de söylüyor. Allah adına ya Rabbi senin yüzü süyun hürmetine, zatın bahşi hakkına, eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kim böyle Allah'tan isterse yemin kasem edip Allah onu yalancı çıkartmaz. O istediği Allah'ın isimleri sıfatları hürmetine, peygamberleri, velileri, dostları hürmetine onu doğru çıkarır. Mutlaka verir. Boyunları cehennemden azat eder, bol bahşişler ikram eder. Bu dört geceden birini konuşuyorum şimdi, beraat gecesidir. Bu dört geceden biri bu gecedir. muazim Cebel hadisinde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Me ve Senede beş geceyi ibadetle ihya edebilene cennet kesinleşti, vacip oldu. Bu beş geceden de biri yine beraat gecesidir. Ebu Umamet el radıyallahu anh Beş gecede yapılan dualar reddedilmez. Bu öbürlerinde değişiklikler var. Kiminde de ilki giriyor, kiminde de Aref'e giriyor. Onları söylemiyorum. Şimdi gecemizle alakalı. Onları o gecelerde söylüyorum. Beş gecede dua reddedilmez. Bunlardan birisi beraat gecesidir. Birisi de hangi gece biliyor musun? Her hafta var. Hangi gece? Nasıl biliyorsunuz? Nasıl durumunuz Cuma geceleri? Allah'tan sohbet yapıyorum da biraz sizi bağlıyorum yani. Amr ibn-i ibn-i Hazretlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çok acayip. Men kavme leylete nısmin şa'bani ve leylete Senede kaç bayram var? He? Deli her gün bayram. Akıllılara kaç bayram var? Ramazan-ı Şerif bayramı? Kurban Şerif bayramı, öyle Nevruz, Mirican, bilmem ne, bu bayramlar asılsız, astarsız. Anladın mı? Hadis Şerif'e göre, iki bayram gecesiyle, biri yakınlaştır Ramazan, iki bayram gecesiyle bir de berat gecesini ne oldu senede? Üç gece. Bu hadis İbn-i de geçiyor. Her kim ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmeyecek. Bu nasıl bir müjde biliyor musun? Bir... Bu adam kesinlikle kafir olmayacak. Çünkü kafirler ölüdür. Bu adam mürtet olmayacak. Bu adam imanını yitirmeyecek ve en tehlikeli anda tam vefat edecek. Şeytan gelmiş imanını çalmaya onu zora sokmuş. Mevla'da imtihan olsun diye müsaade ediyor. İşte o anda Allah onun kalbine, diline sebat verecek. iman kelimesini okuyabilecek inşallah. Tamam? Onun için bu gecenin böyle işleri var. Aşağı rızıyallah ne adar var? Nabi sallallahu aleyhi ve sellem işittim uyu. Yaftehullah ul khairafi arba öyle. Senede dört gecede Allah bütün hayırların kapılarını ardına kadar açar. Bu dört geceden biri beraat gecesidir. Evet. Hazreti Haleveniz buyuruyor. Ben bir adamın beraat gecesinde, tabi o e, senede dört gece buyuruyor yine. Bu dört gecede. Hiçbir iş yapmayıp kendini ibadete ayırması ve uyumamasını çok seviyorum, hoşuma gider diye Hazreti Ali Efendimiz de beyan ediyor. Halid ibn Ma'dan Hazretleri buyuruyor, senede 5 geceyi sevabını umarak, müjdelerine inanarak devamla ihya eden cennete Allah Teala onu girdirir. Ama bu rivayette gecesini ibadet, gündüzü oruç diyor. Yani yarınki günü orucunu söylüyor. Evet. Allah Teala Ömer ibn Abdülaziz Hazretleri Allah Teala 4 gecede rahmetinin tümünü boşaltır diyor. Onlardan birisi yine Berat gecesi. Hazreti Kıyam rivayet ediyor. Berat gecesi Allah Teala cennete Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor, süslenmesini emrediyor. Ey cennet! Allah Teala bu gece gökteki yıldızlar kadar, dünyanın günlerinin gecelerinin adedince, yapraklar sayısı kadar, dağların tonajı kadar kumlar tanesi kadar kulunu cehennemden azat etti, senin müşterilerin attı, süslenebilirsin diyor. Onun için meleklerin iki bayramı var. Müslümanların da iki bayramı var. Meleklerin bayramı gece çünkü onlar uyumazlar. Müslümanların bayramı gündüz çünkü onlar uyurlar. Meleklerin bayramının birisi Kadir gecesi, diğeri berat gecesi. Onun için berat gecesi Kadir gecesinden sonra, Berat gecesinden üstün bir gece İslamiyet tarafından beyan edilmemiştir. Evet, Berat gecesi, gecenin dörtte biri geçti, Cibril aleyhisselam nazil oldu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, irfa başını kaldırıp bir bak bakalım. Kainatın Efendisi bizim gibi görmezdi ki, Mevla ile görüldü, bir baktı ki, Cennetin bütün kapıları açık Berat gecesinde. Evet. Melekler dünya semasından arşa kadar secdeye kapanmış. Arşa kadar, birinci kat sema nere? Arş nere? Ne kadar mesafe var? Her birinin arasında 500 sene. Bunların hepsi melek dolu, hepsi secdede. Ne yapıyormuş melekler? Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in günahlarını afeyle. Amin ya Rabbi. Melekler günahsız ağızdan bizim için istifar ediyor. E bu gece af olmamak için inadına direnmek lazım yani. Bu gecede af olmamak için bir adam ya yani Allah beni affetmesin diye özel mesai sarf etmesi lazım. Bu kadar da olur mu inat şimdi Günahkarlık ya. Tevbe ve mübarek adam. Birinci kat kapıdaki melek Tuvali Men Rakibiyazille ile bu gece rukuyu yapanlara müjdeler olsun. İkinci kapıdaki melek, bu gece secde yapanlara müjdeler olsun. Üçüncü kapıdaki melek, bu gece dua yapanlara müjdeler olsun. Dördüncü kapıdaki melek, bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek, Tûbâ âlimen bekâmî Bu gece Allah korkusundan, gözünden, ufacık bir yaş gelene müjdeler olsun. Allah cümlemize tenha yerde kimseye gösteriş yapmadan ağlayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Altıncı kapıda melek, bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek, bir isteyen isteği olan var mı, muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek, af isteyen var mı, mağfiret olunsun. Ey Cibril, bu kapılar ne zamana kadar açık duracak? İmsak olana kadar, tan yeri ağırana kadar. İmsak kaçta? Şimdi imsakla güneşi karıştırıyor. Beş buçuğa kadar yemiş adam geçen gün. Bizim Müslümanlardan biri. Sonra da oruca niyet ediyor. Ali Rıza Demircan'ın mezhebinden bir şey. Adam 20 dakikaya kadar yetiriyorum milleti. Ali Rıza Demircan'ın aziz bayındır. Kasımpaşa'ya geçmişler. Havada bulutluysa yandık. Saat 10'a kadar güneş çıkmayacak. <gülüyor> Yavuz Selim'e bakıyorlar. Ondan sonra aydınlandı mı hoca efendi diyor. İmsa bir saat geçti. İmsa bir saat geçti. Yeyin diyor ey cemaat diyor. Karıları kurularda toplamışlar. 20 dakika kalana kadar mı ne? Yedirdiler milleti yani. Yani bir sene böyle bir tatbikat yaptılar. Allah şerlerinden muhafaza ele ya! Milletin Ramazan orucunu yediriyorlar ya! İmsak yazıyor orada. Biz havada yine buna şahit olduk. Geçen gece. Yani uçaktaydık gece altı saat yollar. Arkadaş imsak olur olmaz Havada gördük, hava bulutsuz idi. Tür Türkistan'a giderken ye yeseye net bir şekilde çizgi belirdi. Hani Mevla buyuruyor ya siyah iplik, beyaz iplik. Onu sen buradan, Bursa'dan, Çekirgeden göreceğen demiyor ki sana. O vakti belirliyor. Bak havada olan onu görüyor o vakitte. Onun için hesap ona göre yapılıyor. Gökteki çizginin belirmesine göre yapılıyor. Yoksa senin kör gözüne güneşi mi sokacağız ya? 11'e kadar ya o zaman. Öyle bir şey mi var? İmsak ne demek? Yazıyor orada adı, imsak. Güneşe bakma. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13. gece dua etti. Yani iki gece evvel. O iki gece evvelden başladı bu iş mukaddimeleri. Ya Rabbi ümmetimi cehennemden beraat ver, azâd ile. Mevla buyurdu ki, ümmetinin üçte birini senin şefaatinle azat ettim. Olmaz ki üçte ikisi kaldı. On dördüncü gece, yani hangi gece? Dünkü gece. Dua etti, Mevla buyurdu, şefaati ke نِصْفَ ümmeti مِنَ النَّارِ Ümmetinin yarısını senin şefaatinle cehennemden azat ettim. Yetmez. Bu gece ne oldu bu gece? Sabaha kadar müracaat etti, kapıyı bırakmadı. Mevla Cibri Aleyhisselam'ı yolladı. İnne la'ateqa cemia ümmetike minen şefaat. Senin şefaatinle bütün ümmetine cehennemden beraat yazdı. Ancak hasmı olanlar hasmını razı edecek şartını koydu. Deyince Resulullah Sallallahu buyurdu ki: "Ya Rabbi hasmı olmayan mı var? Hepsi yandı bir daha." Geri döndü gitti cehenneme. Herkesin bir hakkı hukuku olan var, ne olacak? cibril sabahleyin geldi, bu sabah, bu önümüzdeki sabah, yarın sabah geldi. Mevla buyurdu ki, eğer hasmını razı etmek için, helallaşmak için, ona başvuruda müracaat ederse, hakkını ona iade ederse, paramı çalmış, ne almış, ne etmiş, helallık dilerse, öyle mi? Ama o adam da ona inat edip de helal etmezse, ya al paranı almıyor veya bu adam fakir oldu şimdi o borcu ödeyemiyor. İmkanı kalmazsa ama niyetinde pişman oldu devbet veyahut alacaklısı öldü gitti, varisini bulamazsa bunlar şart. O zaman Mevla buyurdu ki yarın ahirette hak sahiplerini ben cennetlerde özel mükafatlar vererek ben razı edeceğim. Ona da hakkını ben helal ettireceğim. Bütün ümmetini sonunda cennete ilhak edeceğim. Ama burada şartlar var, eğer bir adam nasıl olsa berat gecesi ibadet ederim Allah da hasbunla razı edecek zaten nasıl olsa deyip kul hakları ile ahirete gitmesin. Ama öyle haklar var ki, ince meseleler, bunu da bir ders yapmak lazım, adama o hakkı söyleyemez. Söylerse ne çıkar? Cinayet çıkar. Büyük bir hainlikler yapmış olabilir insanların ailelerine. Böyle de haklar var. E adam da şimdi tevbe etti. Biz bu adama sen mutlaka cehennemliksin mi diyeceğiz? Dayattık adamın önüne, hakkını helal etme şartını. Ya nasıl helal eder? Hakkını söyleyecek durumda değil ya. İşte böyle şeylerde alimler, Ruhul Beyhan, İsmail Akazileri, ondan başka diğer birçok alim eğer diyor hakikaten tevbe ettiyse, bir daha yapmamaya pişman olup azmettiyse böyle de bir helallaşacağı bir durum olmayan, imkan olmayan bir hak ise Allah'a tam dönüşle tevbe yapacak ondan sonra o adamın hak sahibinin af olması için sıralı dua yapacak de bir onun için istiğfar yapacak namaz kılacak ibadet, nafile bütün hediye sevapları ona yollayacak Allah'a da yalvaracak yarın ahirette onu benden razı eyle Ya Rabbi diyecek Mevla onu ondan razı etmese cennete gidemez arkadaşlar kul hakkı böyle bir şey ama bu işler ince işler. Herkesin neyle alakalı olduğuna bağlı. Evet. Onun için kardeşlerim kul haklarından mümkün mertebe sıyrılmadan ahirete gitmeyeceğiz inşallah. Bu gecenin ibadetlerinden bahsedecek olursak yüz rekat namaz dedik. Ne buyurdu sallallahu aleyhi? Ya Ali. Ey Ali. Her kim bu gece yüz rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, on kulü Allah'at okursa, Ey Ali bu namazı kim kılarsa, Allah Teala o gece istediği bütün hacetleri verir. Ya Rasulallah, bu adam kötülerden yazıldıysa onu iyilere çevirir mi? Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ya Ali. Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır ki, falan oğlu falan. evvelce bedbaht yazılmış, imansız ölecek yazılmış idi, Allah onu bu namaz sayesinde Berat gecesi dualarıyla, zikirleriyle ne yaptı? O defterden sildi çıkardı, imanlı ölecek saitler defterine geçirdi. Mevla'nın ezeli ilminde belli ama yazıda meleklere öyle arz ediyor. Meleklerin gördüğü bir senelik dosya. Melekler geriyi göremez. Onun için Mevla Teala onu değiştirebilir. Ezeldeki ilmi değişmez, meleklere gösterdiği lev-i mahfuzda değişiklik yapar. Anladın Allah Teala bu namazı kılana 70 bin melek gönderir, sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde 770 bin melek görevlendirir, medineler yaparlar, kasırlar, köşkler bina ederler. Göz görmedik, kulak duymadık. Beşerin kalbinden geçmedik. Ağaçlar nimetler hazırlarlar. Bir sene geçmeden bir daha berata kadar ölürse şehit olarak ölür. Allah Teala okuduğu Allah'ın her harfine ona 70 bin hizmetçi cennette müsekkar kılar. O gece Kulüvallah'ın okuyana 70 şehit sevabı yazılır. Önceki kıldığı namazlarda kabul olunur. Sonra kılacağı namazlarda kabul olunur. Ana babası Allah'a ortak koşmadan Müslüman olarak ölmüşlerse bu namazı kıldığı zaman Ana babasına dua eder, ederse Allah Teala onun duasıyla ana babasının cehennemden çıkmasını nasip eder. Ama Müslüman ise kafir öldüyse hiçbir dua ona tutmaz. Müslüman ölene fayda var. O kişi dünyadan çıkmadan cennetteki konağını görür ya da ona gösterilmeden ölmeyecektir. Allah Teala 24 saat gece gündüz her saatinde ona yetmiş bir melek gönderip selamlar verdirecekler, musafaha edecekler, suhura üfürlene kadar ona dua edecekler, kıyamet günü mahşere Evliyaullah ile beraber olacak. ve Allah Allah Allah Allah ona uykusunda yüz melek gönderir, sen onu hatırlarsın veya hatırlamazsın, mutlaka gelir, otuzu cennetle müjdeler, ekseriyeti ölmeden evvel olur bu, son ölüm uykusunda, ama dünyadan çıkmadan, otuzu cehennemden beraat verir, 30'u yanlış yapmaktan onu korur. Onu da düşmanların hilelerine karşı mukabelede bulunur. Hasen-i Basri Hazretleri buyuruyor. Sahabe-i Kiram'dan 30 kişiyle görüştüm. Hepsi de dediler ki Berat gecesi bu namazı kılana Allah 70 kere tecelli eder. Her tecellisinde 70 acetini görür. En azından günahlarını mağfiret eder. Bundan aşağı mükafatı yoktur. Onun için Ömer ibn Abdilaziz Hazretleri bu namazı kıldı, namaz biter bitmez üzerinde bir bulut peyda oldu, o buluttan bir şey düştü, o düşen kutu gibi bir şeyin içinden bir kağıt çıktı. Ne yazıyordu orada? Hadi beratümin el melikil aziz, li abdi ömerab nabdil aziz. İşte bu melik aziz olan mevladan kulu ömerib nabdil azize cehennemden beraat aldığının nâmesidir. Efendi Hazretleri öyle buyururdu ki herkese bu kağıt gelmez yüz rekat kıldın canın da çıktı yoruldun namazı bitirdin kağıdı bekledin kağıtta gelmedi eyvah bizim namaz boşa gitti deme öyle mutlaka kabul olduğuna inanacaksın herkese göstermezler birine gösterirler herkese işittirirler bize de bu rivayetler niye geldi işte bu müjdeler böylece bize ulaşmış oldu Evet. Şimdi, bu namazı dedim, yarın ikindiği kılana kadar artık kılabilirsiniz, ne e'lâdır. Ancak, başka bir rivayet söylüyorum. Bu hadis-i şerifleri zaten, İhlas-ı Şerif'in müjdelerini beyan ettik. Hatta kısası, Feyruz i̇bn Deylemi'den rivayet, Yüz kere namazın içinde veya dışında kulüvallahı okusa Kütübetlev beraatüm minennar Cehennemden beraatını alır diyor E hocam ben de madem yüzle oluyor, niye bize bini dayatıyorsun? Yav kardeşim sen ne anlamıyorsun? O kadar ilave müjde saydık sabahtan beri O ilave müjdeler bine Anladı mı şimdi? E ben şimdi bu rivayette sadece cehennemden beraat yazıyorum Peki orada dünya kadar daha müjde var. Onu buna ekleyebilir miyim yüze? Ekleyemem. Hangi hadiste ne buyuruyorsa onu nakledebilirim. E sen demin ki müjdeleri istemiyor musun? 70 bin huriler, gılmanlar he? Dünyada bir karı alamadın, hala evlenemiyorsun. Para yok, bir şey yok. Değil mi? Gariban seni. He. Bu kadar hizmetçi dünyada bir tane, iki tane hizmetçi tutsan kaç para? Yanın çıktı yıkamaktan, etmekten, evi temizlemekten, değil mi? Hele ki hanım kardeşlerimiz, elleri büküldü ya, temizlikten canları çıktı ya, elleri çamaşır suyundan perişan oldu. Yetmiş bin hizmetçi, yedi yüz bin hizmetçi. Cennet nasıl bir yer arkadaş? Ama şimdi ben sana yüz kulüvallahı da bunu diyemem ki. Yüz kulüvallahla kılınan cehennemden beraatını alır. Beraatını alır ama cennette de bu kadar köşk alır mı şimdi? O mesele ayrı bir şey. O bin kulüvallahla kılınan da var, ben sana İndirim kendi kafama yapamam ki. Şimdi şunu amel edelim inşallah. Hazreti Alef'e rivayet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Bak. Kalktı 14 rekat kıldı. Bu 14 rekatta sure var mı? Yok. İstediğinle kıl. Namazdan sonra oturdu. 14 Fatiha. gerideki geceler sayısınca geriyi tamamlıyor. 14 Fatiha. 14 kulüvallah 14 Felak. 14 nas, bir ayet el-kürsi. Ondan sonra da لَقَدْ جَاءَكُمْ Rasûlün, evet, ayet kelimesi o e, Tevbe suresinin sonu, son iki ayeti Kur'an-ı Kerim'de. Burada da var da kitaptan sayfasını bulursanız bana söyleyin. Var mı sizde kitap? Al şuradan bulun. Onu söyleyelim millete. لَقَدْ جَاءَكُمْ'ü e, Buradan bul. Var mı sizde kitap? Al oradan bak sayfayı söyleyelim onu herkes bilemez namazını bitirdi dedim ki Ya Raululallah yaptığınızı gördüm bu berat gecesinde bunun fazileti nedir buyurdu ki men sana misdiği raite gördüğün gibi yapana kendi Urayaşın ve vuura vekıyaliğine sene 20 sene sıralı oruç yazılır 20 tane de makbul Haç yazılır Bak hacca gittin kaç kere? 30 kere. Belki de biri bile kabul değil. 20 tane makbul hac yazılır. Makbul hac yazılır. Sabaha da oruca niyet ederse iki senenin sıyamı bir geçmiş senenin sıyamı bir de gelecek senenin orucunu kapatmış olur yani. Telafi etmiş olur, eksiklerini doldurmuş olur. Bu müjde var. Şimdi bir hadiste de diyor ki 12 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, on kulü ve Allah okursa, مُحِيَتْ ve وَبُغْرِكَ لِهُ فِي عُمْرِهِ Günahları silinir, ömrüne bereket verilir. Ben şimdi size yüz rekatı da kılamam, kılamıyorum diyenlere e, de olsa, yüz rekatı kılanlara da olsa tavsiye ediyorum. Bu hadislerin tümünden çıkarttığımıza göre, ha, bu şimdi okuyacağımızı söylüyoruz. Şimdi, 14 rekattaki en kuvvetli kaynaklarda Beyhakî'de falan geçiyor. 14 rekatta sure söylemiyor ama yüze de başlayanlar 10 iklasla kılsa bu 14 rekatı. Veya 100'ü kılamayacak olanlar yine 14 rekatı kılsa. Bu 14 rekatın her birinde de 10 kulüv Allah kusa. Zor mu? Değil. 14. Yani hadiste ne okursan oku diyor. Ama öbür müjdeleri de toparlarken On Allah' Allah'la kılsak, on dört rekatı diyorum sana. Ondan sonra yüze devam edeceksen de, on dörtten sonra otursan, anladın? On dört fatiha, on dört Allah, on dört felak, on dört nas, bir a'tel kürsi, bir de leka cihakum. Sayfa 169 benim kitapta, Şaban kitabında 169. İki ayet kısa, bunu okusa, ilerisine devam ederse etsin namaza. Devam edemese bile Ömrüne bereket gelir mi? Günahları silinir mi? Yirmi tane makbul hac, Yirmi tane Yirmi senelik oruç sevabı alır mı? Alır. O zaman en azından Bu on dört rekatı On kulüvallah ile kılarak Baya bir müjdelerin geriden eksik kalanından O binden aşağı baya bir ha Cehennemden berat da oluyor neden? 14'ten 10 kulüvallah 140 eder. Zaten 100 kulüvallah okuzduğu zaman ne oldu? Beratı da aldı. Ama daha fazla köşk, saray, hizmetçi cennette zenginlik istiyorsan anladın mı? 1000 kulüvallah ile kılıyorsun. Onda Allah Teala nasip edenlere ediyor. Gece yetmeyenlere gündüz yeter inşallah. Rahman. Çok müjdeler var yani. Şimdi dünya işinde ne bileyim ben Desek ki mesela 100 kulüvalla okuyana 60 metrelik bir daire vereceğiz, 1000 kulüvalla okuyana 100 metrekare, bir oda fazla. Vallahi bir oda fazla diye 1000 kulüvalla okur mu? He? Sen ne diyorsun hoca 70 metrenin 100 metre, arada o 20 milyar fark eder. Ya ben de o 20 milyarı 20 sene denkliyemem. İşte. Araba, değil mi? At arabası değil gibi beyağmur, model model arabalar var, bin okuyana Ya hocam beni bin ne ya, on bin okusam ne veriyorlar? Hemen onu sormaya başla Bin ne ya çok az On bin okuyayım, niye? Ka Evi artırırsan, bahçeyi büyütürsen, arabanın markasını yükseltirsen, okur bizim millet Ama cennete geldiği zaman ya zaten cehennemden berada almadık mı? Aldı E tamam zaten cehennemde berada cennete gitmeyeceğiz mi? E gideceğiz e cennete gidince açıkta adam kalır mı? Köşküs saraysız cennetteki çadırda mı yat diyecekler? Adı cennetten Ya Hoca Efendi ne pine kadar bizi yoruyorsun ya bunun on ihlasla bile olur diyor adam. Hemen bir matematik yapıyor kendine göre. Bizim millet aleyhine uyanık. Kârını zararını bilmez. Ama ben bu on dört rekat için özellikle size rica ediyorum ama benim size esas diyeceğim nedir o? Bir sene boyunca hayırlı kaza ve kaderler yazılması için, tamam? Ömrün uzaması ve o sene ölümden korunması için, rızka bereket asıl olup, kimseye muhtaç olunmaması için esas yapılacak. Ben onun için ne diyorum? Evvela ne yapın? Yatsı, namazı biter bitmez, isterseniz de burada kalın, Ercan Efendi sahurluğu versin artık. Ne yapayım ben? Ağanın eli tutulmaz. Yani eve gidene kadar namazları kaçırmayayım diyorsan. Şimdi arkadaş, hemen ilk yapacağınızı söylüyorum. İlk yapacağınız, Allah dostları Evliyaullah, halefin seleften tevarüs ettiği, bütün Evliyaullah'ın naklettiği, beraat gecesi, şu sayılanları yaparsa, bütün istekleri kendisine verilir, murada asıl olur. Şimdi, bir Fatiha, altı kulü Allah. Dikkat! Bir Fatiha aldık, iki rekat namazı kıldın. Peşinden ne okuyacaksın? Yasin okuyacaksın, bir Yasin. İki rekat kıldın, oturdun. Birinci Yasin ne niyetle okunursa kesin olur hadis-i şerif. Birinci Yasin ömrüme bereket. Bir daha seneye kadar yaşayayım arkadaş. Şimdi ölmenin zamanı değil, İslam'a hizmet edeceğiz. Değil mi? Yemek için yaşamıyoruz. Vazifelerimiz var. Kimin çoluk çocuğumuz var. Kızlarımız var, evlendireceğiz. Değil mi? Yoksa çoluk çocuk perişan olmasın? Onun için ömür istiyoruz. Yoksa ne abi? kendimiz yedik içtik bu kadar. Ömrüme bereket diyecek. Yasin bitti. İki rekat daha namaz. Bir Fatiha, altı kulüvallah. İki rekatta da. Namaz bitti. İkinci namaz ik rekattan sonra yani ikinci 2'den sonra efendim Yasin Şerif'e başlayacak. Ne niyetle? Rızkıma bereket ve kimseye muhtaç olmayayım yani rızkım mübarek olsun Yasin bitti üçüncü iki reketa kalkacak yine bir Fatiha altı kulüve Allah okuyacak namazı bitirdiğinde üçüncü Yasin bu ne niyetle bela gelmesin bir sene Allah'ım kaza, bela, musibet, hastalık, kırık, çıkık, yel, sel bana uğratma ya Rabbi ailesini de niyet eder Üçüncü Yasin'i okudu. Şimdi altı rekat namaz bitti, üçte Yasin. İlk yapacağınız bu, çünkü kaza kader meselesi bu. Ondan sonra bir dua var, Berat gecesi duası. Dergide 80. sayfada Dergi, yeni çıkan dergide yani, şu anda yeni çıkan Dışarıda da bulabilirsiniz, size de abone geliyor. Dergide 80. sayfada Efendim Şuraya da bakayım kitabı da bazısı dergi alamaz der ki bende kitap var nerededir der o nerede? onu da bakalım söyleyeyimse size de onu da bul bakalım hoca dergide işte kitapta bu altı kaza kader namazı nerede? sayfayı verelim dergide 82 sayfada bir dua var ilahi cûduke delleni aleyk bu dua kaç kere okunacak? on kere okunacak bu duada ne diyor kısacası? Manasını yazdık 81'de. Ya Rabbi diyor, halimi ancak sana şikayet ediyorum. Sana zor gelmeyecek şeyleri senden istiyorum. Halimi bilmem bana yetiyor. Sıkıntılıların sıkıntısını açan Allah, içinde bulunduğum belalardan beni kurtar diyor. La ilahe illallah diye okunuyor. E ondan sonra, ey Allahım diyor, benim imansız öleceğimi yoldan çıkacağımı, rızkımın daralacağını, belaların beni kaplayacağını biliyorsan, öyle yazdıysan, sen istediğini silersin, istediğini bırakırsın, fazlük önemine bu berat gecesinde dosyalar teslim ediliyor. Harpler dosyası Cebrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Rızıkların dosyası Mikail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Anladın mı? Öleceklerin dosyası Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Birinci kat semadaki İsmail isimli mele e yine bazı görevli dosyalar teslim ediliyor. Rabbim o dosyalarda değişiklik yapmaya kadirsin ya Rabbim. Benim de betbahlımı, mahrumluğumu, fakirliğimi, hakirliğimi sil Allahım. Bum Gece'deki Habibine 18 bin alemde tecelli etti bu gece Allah Teala. 18 bin alem üftade hazretleri diyor. O yüz rekat namaz diyor. 18 bin alemdeki tecellinin şükrü içindir, diyor. Onu da hiçbir kitapta bulamazsın. Ruhul beyanında Üftade Efendi Hazretleri beyan ediyor, sizin Bursa'nın medarı iftiharınız. Onun için o tecelli hürmetine, bütün önemli işlerin ayrıldığı, seçildiği, karara bağlandığı bu gece bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin bütün belaları bizden aç Ya Rabbel Alemin, diyor. Ve bu dua on kere okunuyor. Şimdi buna... Bu değil, nere bu? Bu değil. İlahi cüdüke duası var. Ha burada. Hayırlı kaza kaderler için 195. sayfada tarif ediliyor namaz. Dergisi olmayan kitaba bakacaksa Şaban Şerif kitabında 196'da dua. O altı rekat namazı Yasinleri de 195'te söylüyor. Dua 196, 197, 198'e geçmiş. 10 kere tekrar ediliyor. Bunu yapmadan hiçbir iş yapmayın. Ondan sonra diğer namazlara başlayabilirsiniz. Allahu Teala <gülüyor> He? Altı iklas için cemaat yapma lüzum yok. Kendin daha kolay kılarsın. Yani çünkü bir Fatiha altı kulu Allah, kulu vallahi bilmeyen yok. Yani kendiniz kılsanız daha iyidir. O cemaatle milletin şaşıracaklarını kılıyoruz. Tesbih namazı gibi, adam sayıyı koruyamıyor. E, Rakaib namazı, 70 kere namazın içinde zikirler var, onları yapıyoruz. Bu gibi namazları cemaatle kılsan olur ama tek kılsan daha haftaldır. Evet, çünkü neden herkes yapabilir bunu? E, i̇hlas bir tek, başka da bir okuma yok. Ama çok yaşlıdır, altıyı sayamıyorum, e, elliyi sayamıyor falan, o zaman birine uyabilir tabii ki, o niyet edebilir. Çünkü sayıyı muhafaza eden biri, baştan okur o da amin der. E, cemaatle namazı kılar sonra dualara amin der. Kendi Yasin okuyamıyor adam ne yapacak? O zaman da birine okutturur inşallah. Evet. 83. sayfada Berat Gecesi 300 kere okuyanın her muradına erişeceği bir dua var. Dergide Efendim Şaban Risalesi'nde yarınki gün erzak almak Kapları, kacakları biraz doldurmak, taneli maneli nohut, buğday bir şeyler almak, iftara kadar bir mümkünse etli değilse taneli o taneli çorba yapmak, fakir fukaraya dağıtmak, bir daha sene kadar çanağınız boş kalmaz. Rızkınız, bereketiniz kesilmeyecek. Sürme sürmek, hangi gözene kadar, benim vaktim yetmiyor. Kitapta bunları efendim tek tek yazdık. Beraat gecesinin, bak, dikkat et şimdi, duaları söyledim. Beraat gecesi ölülere dua ve var. kabirdekiler geliyor, beraat gecesi evlere geliyorlar. Ey gidi evlerimize kondunuz, malımıza mülkümüze oturdunuz, biz mezarda tek başına mahrumuz, bir Allah de, diyemiyoruz, bize de bir hediye yok mu diye ölüler gelir diyor, beraat gecesi. Aman hoca bana öyle şeyler söyleme zaten korkuyorum ölüler ölüler gelir dedin şimdi uykumu da kaçıracaksın. e derdimiz zaten uykunu kaçırmak mu barak adam uykun kaçsın ki namaz kılasa ölüler içinde istifar edelim salat selam 219. sayfa kitap bir salat selam var 100 kere okusam Berat gecesi mutlaka Rasulullah yuanda görürsün. efendim Berat gecesi yapılacak bazı ameller 222 223 Berat gününün orucu, ondan sonra nafile namazlar, berat günü yemek pişirmek. Nasıl yemek pişirsin kadınlar? 229 yarınki iftara. Orada kitaptan rivayetler var. Berat günü erzak almak'ın fazileti onlar 230. sayfa Şaban-ı Şerif risalesinde birçok ilim bulursunuz. Benim vaktim yok. Gece biter. Bunları tek tek anlatmaya kalksam imsak olur. İmsaha kadar mesele var yani. Ama amel etmek lazım. Bir buçuk iki saat konuştuk, Şimdi dört saat ibadete ayıracağız inşallah rahman. Evet. Bu mübarek gecenin şeyi Duhan suresidir. Duhan suresi üç sayfa. Duhan suresini okusa yetmiş bin melek istiğfar eder. Geçmiş günahları muhafere dolu. Üç sayfa Beraat gecesinden bahseden ayetin bulunduğu sure Duhan suresi. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duasıyla efendim, o da burada dur bakalım sayfeler yapacağız beraber rahman bir de büyük veli Yemen meşayihinden onun duasını yapacağız. Arapçadır. Türkçe manasını öğrenmek isteyenler Şaban Şerif Risalesi'nden bakabilirler. Ben şimdi Türkçe dua yapmayacağım. Çünkü duamız var. Berat gecesine ait olan duayı yapacağım inşallahürahman. Şunu alabilir misiniz? Şunları alın da uçuyor hepsi. Bize lazım olanlar kalsın. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğumuz günah-sağayir ve günah-kebair cinsinden Rabbimizi gazaplandıracak Şeytanı sevindirecek, ne ameller yaptıksa, ne günahlar işledikse, biz onlardan pişman olduk mu? Memnun muyuz? Değiliz. Razı mıyız o günahlardan? Değiliz. Keşke yapmasaydık diyor muyuz? Diyoruz. Ya Rabbi, nadim olduk, peşiman olduk. Bir daha yapmamaya, bu mübarek gecede, hangi günahımız varsa küçük büyük, bir daha yapmamaya Allah'ımıza söz veriyor muyuz? Kısık verdiniz yahu, yine belki yaparız diye. Yahu sen bu gece hatırı için, bu gecede 300 rahmet kapısı açılmış, bu gecenin bahşi için. Bir daha yapmama söz verdik ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi. Pişman olduk ya Rabbel Alemin. Varsa içkisi de, kumarı da, zinası da, tevbe kapısı açık. Afis diyen yok mu diyor Allah Teala şu saatte? Afis diyor muyuz arkadaşlar? Ya Rabbi. ya Rabbi pişman olduk ya Rabbi. Biz istemiyoruz bu günahları ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine senden af istiyoruz, mağfiret talep ediyoruz Ya Rabbel alemin ve ya gayren nâsirin ve ya gayren fâti'in Allah'ım bir daha da o günahlara dönmeyi bize nasip etme Ya Rabbi İmkânlar verme Ya Rabbi Maniiler çıkar Ya Rabbi Amin. Günah yazma bir daha bize Ya Rabbi Kazağımız kaderimiz bir senelik bu gece takdir olmuyor Bu sene bize seni kızdıracak amel yazma Ya Rabbi Amin. Kul kusursuz olmaz eğer yazdıysan peşine mutlaka tevbe nasip eyle ya Rabbi. Amin. Affetmeyeceğin bir günah yazma ya Rabbi. Amin. Mutlaka tevbeyle affedeceğin günah yazacaksan da affolacak günahlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Çünkü biz peygamber değiliz. Mutlaka günaha düşeriz. Ama ya Rabbi tevbesiz günah yazma ya Rabbi. Amin. Amin. Ve bir daha seneye kadar bütün kazau belalardan musibetlerden bizi de eşlerimizi de çocuklarımızı da sevdiklerimizi de cemaatlerimizi de ehli sünnet vel cemaat kardeşlerimizi de ya Rabbi bütün afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi fazlu kereminle Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Afganistan'a yardım eyle. Pakistan'a yardım eyle. Somali'ye yardım eyle. Keşmir'e yardım eyle. Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Irak'ta ehli sünneti halas eyle. İran'da ehli sünneti halas eyle. Suriye'deki mücahitleri, muhacirleri halasayla, zalimleri, kafirleri kahreyle. Amin. Bu sene şu Esed'in düşmesini takdir eyle Şu Suriye Müslümanları, muhacirleri vatanlarına dönmesini nasip eyle yavrum. Irak'ta, İran'da Ehl-i Sünnet'i galip eyle yavrum. Bu mübarek senede şu Şia'yı tarumar eyle yavrum. Yemen'deki Ehl-i Sünnet'i aziz eyle. Amin. Bu Husilerin belasını def eyle Vatanımızda İslam vatanların iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Önümüzdeki seçimde Allah'ım, dinine, taatine, ehli sünnet ve cemaat mezhebine, Müslümanlara, dünya üzerindeki Müslümanlara faydası olacak, sevdiğin, razı olduğun insanların seçilmelerini nasıl beyle yarabii? Dinine, taatine, ehli sünnetine ve dünyadaki Müslümanlara zararı olacak insanları nasıl beyleme ya Rabbi? Amin. Kurban olduğum, bu gece bu işleri karara bağlıyorsun Allah'ım. E, bu Türkiye, bütün dünyanın gözü burada ya Rabbi. Bütün İslam ümmeti perişan halde bizden yardım bekliyor. Şu Türkiye'yi Ehl-i Sünnet üzere dimdik durmaya muvaffak eyle ya Rabbi. eyle ya Rabbi, aziz Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Vehhabilere, Selefiyelere, Şia'ya yakın olanları başımıza getirme ya Rabbi. Amin. Ehl-i Sünnet dışı itikadı olanları başımıza yükleme ya Rabbi. Amin. Onların belasıyla bizi uğraştırma ya Rabbel alemin. Suriye'yi, Irak, İran'ı, bütün dünya Müslümanlarını derleyecek, toparlayacak, Osmanlı ecdadımız gibi bütün Müslümanların derdiyle dertlenecek insanlara iktidar nasip eyle ya Rabbi. Evet. Allah'ım biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, dinimiz için, ehl sünnet mezhebimiz için istiyoruz. Kurban olduğum sana bizi mahrum eyleme ya Rabbel alem evet. ve ya gayren nâsılîn. Bunbahar'ı gecede içimizde hasta bırakma ya Rabbi, dertli çıkartma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik, dalalette bir çoluk çocuk bırakma ya Evimizde, ocağımızda namazsız, abdestsiz bir kişi bırakma ya Kalplerine ilham eyle ya Rabb. Kalpleri, kulakları, gözleri sohbetlerimize çevir ya Rabb. Başka kanalları değil, bizim sohbetleri dinleterek, başkalarını dinleyip de o yok, bu yok, hadis yok, ayet yok, sapıklardan bu milleti kurtar ya Rabbim. Ehli sünnet kanallardan, ehli sünnet alimlerden dinleyip amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Önümüzdeki Ramazan'da çok değişiklikler nasip eyle. Amin. Bu milleti yeniden dinle taatına döndür ya Amin. rabbel alemin. Allah'ım sen fazla görme Türkiye Cumhuriyetlerindeki hapislerindeki hocalarımızı kurtar ya rab. Allah'ım Yahudinin hapishanelerinde on binlerce Müslümanı kurtar ya rab. Amin. Mısır'daki hapishanedeki mazlum Müslümanları kurtar ya rab. Amin. İdam cezalarından halasayla ya rab. Allah'ım dünyanın neresinde Müslümanlar? Ya saymakla bitmiyor. Evvelce bir Filistin diyorduk, şimdi 20'ye 30'a çıktı çarşaf liste oldu. Müslümanların başı bela oldu ya Rab. Bu mübarek beraat gece hürmetine beri eyle ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Cümlemizi sabaha çıkmadan cehennemden azat eyle ya Rabbi. Amin. Yarınki akşama kadar mutlaka beraatlerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Zikrine, şükrine, güzel ibadetle karşı bize yardım eyle ya Rabb. Uzaktan, yakından gelenler, dinleyenler, radyodan, internetten, televizyondan dünyanın neresinden bu sohbeti dinleyenler var ise, hepimizin bu mübarek gecede cehennemden beraat almamızı nasip eyle Yarabbi. Hepimizin azat olmamızı, boyunlarımızın azadını ihsan eyle Yarabbi. Bir daha seneye kadar hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle, kazasız belasız, hayırlı bereketli rızıklarla, kimselere muhtaç olmadan yaşamamızı nasip eyle Yarabbi. Allah'ım sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Ehl-i sünnetin, cem cemaatın tümünü bu dualara ilhaka ile. Amin diyen dillerini haricaiyeden azade ile. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbi, aylar sonra Ekim başında da yeniden Bursa'ya hayırla dönmemizi nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'te güç kuvvet ver, tesirli sohbetler yapabilmemizi nasip eyle. Allah'ım nefsaniyete uymaktan, kibirden, gururdan, ucub'dan bizleri muhafaza eyle. Sevgili efendi Hazretlerimiz başımızda daim eyle. Yokluğunu gösterme ya Rabbi'l Alemin. Veya Hayran Nasir'in onun tecdit hareketiyle bütün dünyaya ulemayı yaymak, medreseler açmak, türk Cumhuriyetlerde hatta Arap aleminde her yerde el-i sünneti yaymayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri bu, dua, bu gece ne dua derdi? O dua yapacağız. Ondan sonra da Yemen Meşayıfı'ndan e, İmam Hattat Hazretleri, çok büyük velidir, onun duası var. Bu dualarla Efendim Sizlerden ayrılacağız. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali ile Ale'l-Vehhab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaleen Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme İdettala'ta leyleten Nisf min şabana ala khalqike Feud aleyna bimenike ve itkike Ve kaddir min fazlike vasi'a rizkike Ve cealna min men yequmuleke fiyâ bibaad-ı hakkike اللهم ما من قضيت فيها بوفاته فاقضوا مع ذلك له رحمتك ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك وبلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين وَسَلَّى اللّٰهُ تعالى وَسَلَّمُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Amin İlahenâ ta'arraza ileyke fiyadî illeyletil muta'arrizoon ve qasadaka ve emmele marufake ve fazleka attaliboon ve ragıbe ilâ ve keramike arrahiboon ve leke fiyadî illeyleti nefahat ve adayâ ve ve تَمُنُّ بِهَا عَلَى مَن تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَخُصُّ بِهَا مَن أَحْبَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَتَمْنَعُ وَتَحْرِمُ مَن لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْكَ فَنَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْكَ وَأَكْرَمِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ وَأَجْزَلِ خَلْقِكَ حَظًّا وَنَصِيبًا وَقِسْمَةً وَهِبَةً وَعَطِيَّةً فِي كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ فِي هَذِي اللَّيْلَةِ وَفِي ما بَعْدَهَا min nurin tehtibihi ev rahmetin tenşuruha ev rizqin tefsutuhu ev durrin tekşifuhu ev zembin tegfiruhu ev şiddetin tedfa'uha ev fitnetin tasrıfuhu ev belâin terfa'uhu ev mu'afâtin temünnü bihâ ev adûvin tekfîhi fekfina Allahümme külleşşerrin ve veffiqna Allahümme limekârimi'l-âhlaq ve arzuqna'l-âfiyete ve'l-berakete ve sahte fil arzak ve sallımla min alız ve şirk ve nifak. Amin. Allah ma inne lakan semat lutfen. İddah bede ala meryiz إذا أقذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمزنب وسعته وإن لك فضائل ونعم إذا تحولت إلى فاسد أصلحته وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظته فهب لنا اللهم من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتنا لنفعنا من عطف قلبك في نفحة طيبة تطلق بها أسرنا من وثاق شهوتنا فالحصن واحفظنا بعين عنايتك ملاحضة تنقذنا بها وتنجينا بها من بحر الضلاله فاتنا ملةك رحمة في الدنيا والآخرة تبدلنا بها سعادة من شقاوة واسمع دعاءنا وعجل إجابتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارفنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الانابه اليك مع صدق اللجئ وقبول الدعاء واهلنا لقرع بابك للدعاء يا جواد يا كريم حتى يتصلق قلوبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود واكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذك يا إلهنا مفزعاً وملجأاً نرفع إليك حاجاتنا ومضالبنا وشكوانا ونبدي إليك ضرنا ونفذب إليك أمهرنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع أمورنا وحالاتنا اللهم إنا وهذه الليلة خلق من خلقك فلا تبلنا فيها ولا بعدها بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها معصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جراءة على محارمك ولا ركونن إلى معصيتك ولا ميلن إلى مخالفتك ولا ترك لطهاتك ولا استخفاف بحقك ولا شكا في رزقك فنسألك اللهم نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك فعطية من عطياتك اللطيفة ربك min فضلك Weg fina shar khalqika واحفظ علينا دين الاسلام واحفظ علينا دين الاسلام واحفظ علينا دين الاسلام انظر الينا بعينك التي لا تنام واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه النار İlahenâ bit tecellîl fi leyletin nîsfü min şâban, el-şehri l-ekrâm el-latî fiyâ yufrâkû külle ikşif ânâ min el-belâi mâ na'lem ve la na'lem, vâgfirlâna mâ ente b'ya'lem. İlahenâ bit tecellîl fi leyletin nîsfü min şehr-i şâban el-mükerrâm, el-latî yufrâkû fiyâ ikşif ânâ min el-belâi mâ na'lem la İlahenâ bittecellîl-anazâm fî leyletin nîsfî min şâbânâ şehrî l-ekrâm el-letî yufraqû fîyâ kullü emrîn hakeemî ve yubram ikşif anna minel belâ'i mâ na'lem ve mâ la na'lem fâgfir min khayrî mâ te'lem ve naûûzü min şerrî mâ te'lem ve nes min kullî mâ te'lem inneke ente allâmul huyûb Allahümme innâ nes'elûke min ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمراً نختاره لأنفسنا وقد فوضنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فارشدنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وثبتنا ووفقنا إلينا, إلينا أحب الأمور إليك وأحمدها لديك، فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi vesellem taslimen Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Essalatü ves selam aleyke ya Rasulallah. Essalatü ves selam aleyke ya Habiballah. selam عليك يا سيد الأولين والآخرين فسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين